Lev Nikolayevich Tolstoy Aydınlık var oldukça, aydınlıkta dolaşın. Seslendiren Akın Altan 1. Bu hikaye, İsa'nın doğumundan yüz yıl sonra, Roma İmparatoru Trajanus zamanında geçmiştir. O zamanlar, İsa'nın talebelerinin talebeleri hayattaymış. Hristiyanlar, İsa'nın söylediklerini Resullerin işlerinde anlatıldığı şekilde sıkı sıkıya tutarlarmış. İnsanlar tek bir kalp, tek bir ruh taşıyormuş adeta. Hiç kimse kendi malına benim demezmiş. Aralarında her şey ortakmış. Havariler İsa'ya tam olarak inanır, böylece sürekli Allah'ın yardımına masar olurlarmış. Geçim sıkıntısı diye bir şey yokmuş. Çünkü evi ve toprağı olanlar elinde avucunda ne varsa satar, parasını getirip havarilerin ayakları ucuna koyarlarmış. Onlar da bu parayı herkese ihtiyacı nispetinde dağıtırlarmış. İşte o zamanlarda Kilikyan'ın Tars şehrinde, Yüven Ali adında Suriyeli, zengin bir mücevher tüccarı yaşıyormuş. Ana babası kendi halinde yoksul insanlarmış. Fakat Yüven çalışkanlığı ve becerikliliği sayesinde hem zengin olmuş hem de hemşerileri arasında saygın bir konuma yükselmiş. Okumuş bir adam olmamasına rağmen birçok yerde ulaşarak pek çok şey öğrenmiş. Zeki ve dürüst bir adam olduğu için herkes onu sever sayarmış. Roma İmparatorluğu zamanında bütün ileri gelen kişilerin bağlı olduğu dine inanır, putlara taparmış. Kilikya, Roma'ya uzak olmasına rağmen Roma vahşice idare edilirmiş. Roma'da meydana gelen her şey Kilikya'da büyük yankı uyandırır, Valiler imparatorları taklit ederlermiş. Juvenali henüz çocukken Nero'nun hikayelerini dinlemiş. Akıllı bir adam olduğu için Roma dininde kutsal diye bir şey olmadığını, her şeyin insan eseri olduğunu anlamış. Çevresindekilerin çılgınca yaşayışları, hele Roma'daki yaşantı şekli onun canını çok sıkarmış. Gördükleri karşısında içinde şüpheler uyanır ama, bunu kendi cahilliğine verilmiş. Evliymiş. Zamanla dört tane çocuğu olmuş. Ama üçü küçük yaşta ölmüş. Yalnız bir tanesi Yuli hayatta kalmış. Juvenali tüm sevgisini Yuli'ye veriyor. Onun kendisi gibi acı çekmemesini istiyormuş. Yuli 15’ini bitirince onu ölmüş azatlık kölesinin oğlu Pamfili ile beraber bir filozofa felsefe dersleri okuması için göndermiş. Yuli ve Panfili aynı yaşta, yakışıklı gençlermiş. İkisi birbirleriyle can ciğer arkadaşlarmış. İki genç de çalışkan ve de ahlaklıymış. Yuli en çok şiir ve matematikte, Panfili ise felsefede başarılıymış. Panfili öğreniminin bitmesine bir yıl kala hocasına gidip, Dafnaya annesinin yanına gitmek zorunda olduğunu bildirmiş. Hoca, zeki bir öğrencisini kaybedeceği için çok üzülüyormuş. Pamfili, Öğrenimine devam etmesi için kendisine verilen öğütleri aldırmayarak, dostlarının gösterdiği sevgi ve ilgiye teşekkür edip onlardan ayrılmış. Yuli iki yıl sonra öğrenimini tamamlamış. Bu iki yıl içinde bir kere bile dostunu görmemiş. Derken bir gün sokakta onunla karşılaşıp, onu evine davet etmiş. Ona nerede ve nasıl yaşadığını sormuş. Pamfili aynı yerde annesiyle birlikte oturduğunu söylemiş. Sonra kimseye muhtaç olmadan, Dostlarıyla her şeyi paylaşarak yaşayıp gittiklerini anlatmış. Bunun üzerine Yuli ona, Her şeyi nasıl paylaşabilirsiniz? Çünkü bizler hiçbir şeyi kendi malımız olarak görmeyiz. Peki niçin böyle yaşıyorsunuz? Biz Hristiyanız da Ya öyle mi? Ya ama bana Hristiyanların çocukları bile öldürüp yediklerini söylemişlerdi. Olabilir mi böyle bir şey? Sakın sen de böyle yapıyor olmayasın. Bak dinle, bizler sadece iyi bir insan olmaya çalışıyor, gündelik işlerle gereğinden fazla ilgilenmiyoruz. Fakat bir insan kendi malı olmaksızın nasıl yaşayabilir? Kardeşlerimiz bizim için, bizler de onlar için çalışıyoruz. Böylece geçinip gidiyoruz. Peki ama kardeşleriniz sizin çalışmalarınızdan faydalanır da, sizin için çalışmaya yanaşmazlarsa, bizim aramızda öyle kimseler bulunmaz.'' Dediğin gibi insanlar şatafatlı bir hayat sürmeyi sevdiği için bizim yanımıza bile uğramaz. Bizim yaşantımız sade ve gösterişsizdir. Başkalarının sırtından geçinmeyi kendilerine ilke edinmiş, bedavacı insanlar her zaman bulunur. Elbette, öyleleri de var. Biz onları seve seve bağrımıza basarız. Geçenlerde dediğin gibi biri geldi aramıza. Efendisinden kaçmış bir köle. İlkin gerçekten de bedavacılık ediyor. Kötü bir hayat sürüyordu. Ama çok geçmeden yaşantısını değiştirip aramıza katıldı ve iyi bir kardeş oldu. Ya durumunu değiştirmeseydi ne olacaktı? Evet, öyleleri de var. İhtiyar Kiril, bizlere, asıl bu tip insanlara en değerli kardeşlerinizmiş gibi davranın, onları daha çok sevin, der. Böyle insanlar da sevilir mi canım? Herkesi sevmek lazımdır. Peki ama onlara istediklerini nasıl verebiliyorsunuz? Düşünüyorum da babam her isteyene istediği şeyi verse çok geçmeden sıfırı tüketir. Bilmem ki, kendimize yetecek kadar elimizde bir şeyler kalıyor. Eğer yiyecek ve giyeceğimiz olmazsa başkalarından istiyoruz. Onlar da veriyorlar. Fakat bu binde bir oluyor. Mesela benim bir kere başıma geldi. Bir gün çok yorgun olduğum için akşam yemeğini yemeden yatıp uyumuştum. Buna rağmen gidip kardeşlerden yemek istemiye de üşendim. Sizin nasıl yaşadığınızı bilemiyorum ama şuna inanıyorum ki insan elindekine sahip olmaz da onu her önüne gelene verirse sonunda acından ölür. Biz ölmüyoruz. Gel de kendin gör. Sıkıntıya düşmek şöyle dursun. Elimizdeki şeyler bize yetiyor hatta artıyor. Peki aman nasıl oluyor bu? Bizler aynı dine inanan insanlarız. Herkes gücü nispetinde bu dini yaşamaya çalışır. Böyle bir hayat içinde olgunlaşmış insanlar olduğu gibi bu hayata yeni başlayan insanlar da vardır aramızda. İsa'nın örnek hayatı bize ışık tutar. Hepimiz onun yaşantısını taklit etmeye çalışır, saadeti yalnızca bunda görürüz. Aramızda ihtiyar Kiril'in karısı palegeya gibi önde gidenler olduğu gibi arkada gelenler de vardır. Fakat hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Önde gidenler, benlik duygusundan sıyrılmış ve Yeniden doğmak için kendilerini feda etmişlerdir. Böyle kimselerin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kendilerini düşünmezler, ellerinde avuçlarında ne varsa ihtiyacı olana verirler. İnanç bakımından biraz daha zayıf olanlarsa her şeylerini vermez, kendilerini fakir gösterirler, kendilerini düşünürler. Yiyecek ve yiyecekleri olmazsa kendilerini güçsüz sayarlar. Fakat onlar da insanlara bir şeyler verirler. Bu yola yeni girmiş, İmanen çok zayıf olan insanlarsa eskisi gibi yaşamaya devam ederler. Sahip olduklarının çok az bir kısmını başkalarına verirler. Ayrıca hepimizin putperestlerle bir kan bağı vardır. Birinin babası putperesttir. oğlunu acıyarak yardım eder. Bir diğerinin çocukları putperesttir, anneleri Hristiyandır. Çocuklar annelerini düşünüp ona yardımda bulunurlar. Kadın da çocuklarının verdiği şeyleri alır, başkalarına dağıtır. Kiminin kocası, kiminin de karısı putperesttir. İşte bu şekilde akrabalık bağları vardır birbirleriyle. Önde gidenler, ellerindekinin hepsini vermekte tereddüt etmezler. Fakat, ellerindekinin hepsini vermelerine gerek kalmaz. Bu şekilde fakir olanlar ihtiyaçlarını giderir ve dine sımsıkı sarılırlar. Fakat böyle yaşayarak siz İsa'nın dininden ayrılıyor, sadece görünüş itibariyle ona bağlanmış oluyorsunuz. Her şeyinizi vermediğiniz müddetçe sizinle bizim aramızda ne fark kalır? Bence insan bir defa Hristiyanlığı kabul etti mi onun her emrini yerine getirmeli, her şeyini dağıtıp yoksul kalmalıdır. Evet, olması gereken odur. Sen de böyle yaşa. Sizler ne zaman böyle yaşarsanız ben de böyle yaşayacağım. Biz bir şeyi gösteriş olsun diye yapmıyız? Yaptıklarımızı gösteriş olsun diye değil İnancımız gereği yaparız. Sana bu yaşayışını terk etmeni tavsiye ederken, yanımıza gelmeni söylerken, gösteriş yapmak gibi bir düşüncem yok. İnancımız gereği de ne demek? Dinimize göre insan kötülüklerden ve ölümden sadece İsa'nın dini doğrultusunda yaşayarak kurtulabilir. Herkes bizim için ne derse desin, biz bunlara aldırış etmeyiz. Biz bir şeyi başkaları için değil, hayatı ve saadeti onda gördüğümüz için yaparız. İnsanın kendisi için yaşamaması mümkün mü? Kendimizi herkesten çok sevme, kendimiz için yaşama duygusunu Allah içimize koymuştur. Sizler de dediğim gibi yapıyorsunuz aslında. Senin de dediğin gibi sizin aranızda da kendini düşünenler var. Onlar zamanla daha çok kendilerini düşünmeye başlayacaklar. Dininizden gittikçe uzaklaşarak bizim yaptıklarımızın aynısını yapacaklar. Hayır, bizimkilerin yürüdüğü yol başkadır. Bu yolda yürüyenler asla inanç bakımından zayıflamazlar, gittikçe kuvvetlenirler. Tıpkı odun atılınca ateşin sönmeyişi gibi. İşte dinin en önemli özelliği budur. Ben bu dinin ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bizim dinimizin temeli, hayatı İsa'nın anlattığı şekilde anlamaktır. Nasıl yani? Bak sana İsa'nın anlattığı bir kıssayı aktarayım. Zamanın birinde çiftçiler başkasının tarlasını ekip biçiyorlarmış. Elbette tarla sahibine de icar ödemeleri gerekiyormuş. Bu çiftçiler, ''Tarlayı biz ekip biçiyoruz. Ne diye başkasına icar ödeyelim?'' diye düşünmüşler. Bir gün mal sahibi kiraları toplamak üzere çiftçilere bir adam göndermiş. Çiftçiler sağ adamı kovmuş. Mal sahibi daha sonra bu iş için oğlunu göndermiş. Onu da öldürmüşler. İşte, Hayatın Allah'a kul olmak için verildiğini bilmeyen bütün insanlar, hayatlarını dünya perest bir anlayışa göre yaşıyorlar. İsa bizlere, tarladan elçiyi ve mal sahibinin oğlunu kovmayı salık veren bu dünya perest anlayışa sahte din demiştir. İnsan şunu bilmelidir ki, dünya tarlasını ekip biçmek, ondan faydalanmak, kirayı vermeye bağlıdır. Aksi takdirde, tarlayı terk etmek gerekir. Yaşamak, Allah'ın emrini yerine getirmek için çalışmaktır. Gerçek zevki burada aramak lazımdır. Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz müddetçe hayattan zevk alırız. Bu zevki bizlere bağışlayan Allah'tır. Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışmaksızın emek ağacından zevk yemişleri toplamayı düşünmek, çiçekleri sapından koparıp toprağa köksüz dikmek gibidir. Biz buna inanır, bunu söyleriz. Bunun için hep gerçeklerin peşinde koşar, yalanlarla oyalanmayız. Bizim dinimiz, mutluluğun, Allah'ın emrini yerine getirmekte olduğunu söyler. Mutluluğu gelip geçici şeylerde aramak ve onlara bağlanmak, ne kadar budalaca bir düşüncedir. Nasıl ki tekerlek döndükçe onu oluşturan oklar da döner, işte aynen bunun gibi zevkler de Allah'ın emrinin yerine getirilmesine bağlıdır. Mutluluk, İlahi tekerleğin dönmesinin bir sonucudur. İsa der ki, Ey sıkıntı çeken insanlar, yanıma gelin. Derdinizin ilacı bendedir. Benim sözlerimi dinleyin. Hayatı benden öğrenin. Benim kalbim yumuşak olduğu için, sözlerim de yumuşaktır. Benim yüküm hafiftir. Huzura ermek isteyen yanıma gelmelidir. Yuli, Yuli, Pamfili'nin bu konuşmalarını dinlerken kalbinde bir heyecan duymuş, fakat Pamfili'nin anlattıkları ona pek açık gelmemiş. Fakat onun gözlerinde samimiyet ve iyilik gördüğü için onun iyi bir insan olduğuna da inanıyormuş. Kah Pamfili'nin yalan söylediğini, kah kendini kandırdığını düşünüyormuş. Pamfili, yaşantılarını görmesi için Yuli'yi yanlarına davet etmiş. Ona, ''Hoşuna giderse bizimle birlikte kalırsın.'' demiş. Yuli geleceğine söz vermiş ama gitmemiş. Hayatın hayhuyuna kendini kaptırıp, Verdiği sözü unutmuş. 2. Yuli'nin babası çok zenginmiş. Biricik oğlunu pek sever, onunla avunur, Bu yüzden ona verdiği paraya acımazmış. Yuli de her zengin çocuğu gibi şatafatlı, Başı boş, sefih bir hayat sürüyor, Günlerini içki, kumar ve kadınlarla geçiriyormuş. Böyle bir hayat tarzı çok para istediği için, Yuli gün geçtikçe para yetiştirememeye başlamış. Bir gün babasının yanına gidip ondan kendisine daha çok para vermesini istemiş. Babası parayı vermiş ama bir güzel de fırça çekmiş oğluna. O suçlu olduğunu biliyor ama kabul etmek istemediği için sürekli babasına bağırıp çağırıyormuş. Yine parasının bittiği günlerden birinde içki arkadaşlarından biriyle dövüşüp onu öldürmüş. Olay valiye intikal edince vali Yuli tutuklama kararı almış. Bunun üzerine babası valinin yanına gidip yalvarıp yakararak onu bağışlatmış. Yuli eğlencelerine bir türlü para yetiştiremediği için bir arkadaşından ödünç para alıp vaktinde borcunu ödeyeceğine söz vermiş. Bu arada sevdiği kız kendisinden hediye istiyormuş. Bu parayla inci bir gerdanlık almış. Bu kızın çok hoşuna gitmiş. Yuli kıza hediye almazsa onun bir zengine varacağını biliyormuş. Bu düşüncelerle annesinin yanına gidip paraya ihtiyacı olduğunu, bu para verilmediği takdirde kendini öldüreceğini söylemiş. Bu duruma düşmesinin tek sorumlusunun babası olduğunu düşünüyormuş. Şöyle diyormuş kendi kendine. Beni bu şatafatlı hayata babam alıştırdı. Şimdi de benden parayı esirgiyor. Şu parayı baştan verseydi hayatımı düzene koyar böyle sıkıntıya düşmezdim. Fakat bana yeterli para vermediği için tepecilere başvurmak zorunda kaldım. Onlar da beni büsbütün yoldular. Zengin çocuğuna yaraşır bir hayat sürmek için elimde bir şey kalmadı. Arkadaşlarımdan utanıyorum. Babamsa bunu bir türlü anlamak istemiyor. Beni bu hale düşüren babamdır. Eğer şimdi istediğim parayı vermezse kendimi öldüreceğim. Oğlunu şımarık büyütmüş olan anne, kocasının yanına gidip meseleyi anlatmış. Bunun üzerine baba oğlunu çağırıp, hem ona hem de karısına bağırınca oğlu babasına kaba ve sert bir karşılık vermiş. Babası da hizmetçilerini çağırarak onu bağlayıp bir yere kapatmalarını emretmiş. Yuli babasına ve hayata lanet ediyor, bu kötü durumdan kurtulmak için tek çarenin ya kendini ya da babasını öldürmek olduğunu düşünüyormuş. Annesi Yuli'nin bu durumuna çok üzülüyor, kimin suçlu olduğuna bir türlü karar veremiyormuş. Sevgili yavrusuna çok acıdığı için oğlunu bağışlatmak düşüncesiyle kocasına yalvarmaya başlamış ama o karısını dinlememiş. ''Bu oğlanı sen şımarttın.'' diye çıkışarak onu dövmüş. Fakat kadın dayağı hiç umursamayarak oğlunun yanına gidip onu babasından af dilemeye ikna etmiş. İstediği parayı gizlice kendisine vereceğine söz vermiş. Daha sonra oğlu babasının yanına gidip kendisini bağışlaması için yalvarmış. Babası... Bir müddet bağırıp çağırdıktan sonra onu sürdüğü berbat hayatı bırakmak, kendisinin istediği zengin bir tüccar kızıyla evlenmek şartıyla affetmeye karar vermiş. Şöyle düşünmekteymiş. Benden para, karısından da drahama alınca düzenli bir hayata kavuşur. Eğer bunu yapacağına söz verirse onu bağışlarım. Şimdi ise bir şey vermem. Bir suç işler işlemez onu valiye teslim ederim. Yuli her şeye razı olarak serbest kalmış. Evleneceğine, kötü hayatı bırakacağına söz vermiş ama bunları yapmaya hiç niyetli değilmiş. Artık bu ev ona cehennem gibi geliyormuş. Babası kendisiyle konuşmuyor, onun yüzünden annesiyle ikide bir kavga ediyor, annesi de sürekli ağlıyormuş. Bir gün sonra annesi oğlunu odasına çağırıp, kocasından aşırdığı bir mücevheri gizlice ona vererek ''Git bunu sat.'' Fakat burada değil, başka bir şehirde sat. İstediğini yap. Ben bunu mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışırım. Eğer mücevherin olmadığı anlaşılırsa, suçu hizmetçilerden birinin üstüne atarım.'' demiş. Bu sözler Yuli'nin içine işlemiş. Mücevheri almadan evden çıkıp gitmiş. Nereye niçin gittiğini kendi de bilmiyor, yalnız kalarak olanları ve olacakları düşünmek istiyor... Bu şekilde sürekli yürüyormuş. Nihayet Tanrıça Diana'nın kutsal ormanına ulaşmış. Issız bir yere varınca aklına ilk olarak Tanrıça Diana'dan yardım istemek gelmiş. Fakat artık Tanrılara inanamıyor, onlardan yardım beklenemeyeceğini biliyormuş. ''Bana Tanrılar da yardım etmezse kim eder?'' diye düşünmüş. Yalnız başına kalmak hiç alışık olmadığı bir durummuş. Bu yüzden içi kararıyor, kendini tuhaf hissediyormuş. Fakat artık yapabileceği bir şey de yokmuş. Vicdanının sesine kulak vererek yaşantısını gözden geçirmeye başlamış. Sonuçta hareketlerinin yanlış, yaşantısının budalaca olduğunu fark ederek, niçin bu durumlara düştüğünü ve gençliğine yazık ettiğini sorgulamaya başlamış. Hayatta zevklerin az, belaların çok olduğunu anlamış. Şimdi kendisinin yapayalnız olduğunu de niye hissediyormuş. Oysaki eskiden onu seven bir anne babası ve arkadaşları varmış. Artık kimse onu sevmiyor, herkese yük oluyormuş. Anne babası onun yüzünden kavga ediyorlar, babası onu kendisinin kazandığı paraları döke saça harcayan bir oğul olarak görüyormuş. Arkadaşları ondan hiç hoşlanmıyor, bir an önce gebelip gitmesini istiyorlarmış. O sırada son görüşmelerinde Panfile'nin kendisini yanına çağırdığını hatırlamış ve onun yanına gitmeyi aklından geçirmiş. Sonra da bu derece ümitsiz bir durumda olup olmadığını sormuş kendine. Yine başına gelenleri düşünmeye başlamış. Kimsenin onu sevmediği düşüncesi, herkesin onun ölümünü isteyebilecek olması içini ürpertmiş. Kimsenin onu sevmediği doğruymuş ama o, kendini sevmeyenleri seviyor muymuş? Biraz duraksadıktan sonra hiç kimseyi sevmediğini anlamış. Nasıl sevebilirmiş ki? Bu acılar içindeyken herkes onun rakibi kesilmiş, ona kötü davranmış. Babası aklına gelmiş. Korkuyla kalbini yoklamış. Onu da sevmiyormuş. Çünkü kendisini hapsetmiş ve hakaret etmiş. Onun için ona diş biliyormuş. Üstelik kendi saadeti için onun ölmesi gerektiğinin farkındaymış. Kendi kendine, ''Hiç kimsenin asla göremeyeceğini, öğrenemeyeceğini bilseydim, onu öldürüp kendimi kurtarabilseydim ne olurdu?'' diye düşünmüş. Sonra da hiç düşünmeden öldürebileceği cevabını vermiş. Bu sözleri içinden söylemiş ama yine de kendinden korkmaya başlamış. Annesi aklına geldiğinde, doğrusu onu sevemiyorum, sadece acıyorum ona. Fakat bana yardım edebilecek tek insan o. Evet, ben bir canavarım, Kovulan, kovalanan bir canavar. Tek farkım var, o da bu yalancı ve kötü dünyadan ayrılmak elimde. Canavar bunu yapamaz ama ben yapabilir, kendimi öldürebilirim. ''Babamdan tiksiniyor, hiç kimseyi de sevmiyorum.'' Belki sadece Pamfili'nin kendi dini üzerine, İsa'nın söylediği sözleri tekrarladığını ve ''Ey çile çekenler, ezilenler, hepiniz bana gelin, ben derdinize çare olurum.'' dediğini hatırlamış. ''Acaba bu doğru mu?'' demiş. Pamfili'nin uysal, korkusuz, şen yüzü gelmiş gözlerinin önüne. İçinden Pamfil'in sözlerine inanmak geliyormuş. Kendisiyle hesaplaşmaya devam etmiş. Peki ama ben kimim, neyim? Saadet arayan bir insan. Saadeti eğlencede aradım, bulamadım. Bütün diğerleri gibi. Hepsi rezillik içinde acı çekiyorlar. Gönlünde huzur olan insan, niye başka şeylerin peşinde koşsun? Pamfil'i kendi gibi neşeli ve huzurlu insanların çok olduğunu... Allah'ın dini üzerine yaşayan bütün insanların da öyle olacağını söylemişti. Ya doğruysa? Doğru olsun olmasın, beni ona çeken bir şey var. Öyleyse ben de gideceğim. Yuli bunlardan sonra bir daha eve dönmemeye karar vermiş. Hristiyanların oturduğu köye doğru yola çıkmış. 3. Yuli içi rahat, dinç, neşeli yürüyor Kürüdükçe de Hristiyanların hayatını gözünde canlandırıyor, Pamfilin söylediklerini hatırlayarak ferahlıyormuş. Güneş batmak üzereymiş. Biraz dinlenmek için oturmak istemiş. O sırada yol kenarında oturmuş yemek yiyen biri iyilişmiş gözüne. Yolcu olduğu belli olan bu adam, Orta yaşlı, zeki görünüşlüymüş. Zeytin ekmek yiyormuş. Yuli'yi görünce gülümseyerek, ''Merhaba delikanlı, daha yolumuz çok.'' ''Otur da dinlen biraz.'' demiş. Yuli teşekkür edip oturmuş. Adam ona nereye gittiğini sormuş. Yuli de ''Hristiyanların yanına.'' demiş ve hayatını, verdiği kararı uzun uzun anlatmış. Adam Yuli'yi dikkatle dinliyor, ayrıntıları öğrenmek için sorular soruyor ama kendi düşüncesini söylemiyormuş. Yuli sözlerini bitirince, adam kalan yiyecekleri torbasına koymuş, Kalkıp üstünü başını düzeltmiş ve konuşmaya başlamış. Delikanlı, gel bu düşünceden vazgeç. Sen yolunu şaşırmışsın. Ben hayatın ne olduğunu bilirim ama sen daha gençsin, bilmezsin. Ben Hristiyanları da tanırım. Fakat sen anladığım kadarıyla tanımıyorsun. Sana anlatayım, dinle. Hayatını bir değerlendireyim, sonra kendince en uygun kararı ver. Sen genç, zengin, yakışıklı, güçlü, kuvvetli birisin. İçinde türlü türlü tutkular var. Bu tutkularının seni coşturmayacağı, coştursa bile sonunda sıkıntı vereceğini düşünüyor, kendine bir liman arıyorsun. Bunu da Hristiyanlar arasında bulacağını sanıyorsun. Hayır, delikanlı. Böyle bir yer yok. Çünkü seni üzen şey Kilikya ya da Roma'da değil, kendi içinde. Onun için bu tutkular... Gideceğin köyde de seni bulacak ve yüz kat fazlasıyla üzecek seni. Onları kötülemek istemiyorum ama Hristiyanların yanıldığı nokta şu. Onlar insan tabiatını anlamak istemiyorlar. Ancak bütün tutkuları yaşamış bir ihtiyar onların dinine girip gereklerini yerine getirebilir. Genç, hayatı bilmeyen, kendisini iyice tanımamış biri onların kanunlarına boyun eğemez. Çünkü bu kanunun temelinde insan tabiatına aykırılık var. Sadece ütopik bilgiler var. Eğer oraya gidecek olursan şimdikinden çok daha fazla acı çekersin. Bugün acıların seni yanlış yola sürüklüyor. Fakat insan yolunu şaşırsa bile geri dönebilir. Sen şimdi tutkularını ve hayatı doya doya yaşayabiliyorsun. Onların arasında olursan bunlara gem vurmak zorunda kalacak ve daha fazla sapıtacaksın. Ayrıca insani ihtiyaçlarını gideremediğin için Dinmez acılar çekeceksin. Eğer bendin arkasındaki suyu salarsan, Tarlaları, çayırları, hayvanları sular. Yok eğer salmazsan, Taşar ve her şeyi su altında bırakır. Tutkular da böyledir. Hristiyanların dünya görüşü, Bel bağladıkları fikirler şu nokta üzerinde toplanır. Onlar zorlamayı, Savaşı, Mahkemeleri, Malı mülkü, Bilimi, Sanatı hayatı kolaylaştıran hiçbir şeyi kabul etmezler, tanımazlar. Bütün insanlar onların peygamberinin istediği gibi olsaydı, o zaman söylenecek bir şey olmazdı. Fakat ne yapalım ki insanlar öyle değiller ve olamazlar. İnsan tabiatı kötüdür ve birçok tutkuyla karşı karşıyadır. Bu tutkular insana oyun oynar ve belli çatışmalara sebep olur. Sonuçta da insan bugün içinde yaşadığı hayat şartlarına varır. Örneğin barbarlar hiçbir kural sınır ve bağ tanımazlar. Eğer bütün insanlar Hristiyanlar gibi uysal olacak olsa, barbarlar bir anlık hevesleri için bütün dünyayı yok ederler. Madem ki tanrılar insanın içine hınç, öç, kötülüğe kötülükle karşı koyma duygularını koymuşlar, o zaman bu duygular insan hayatı için gerekli duygulardır. Hristiyanlar bu duyguların kötü olduğunu, Bunlar ortadan kalkarsa insanların bahtiyar olacağını, öldürmenin cezanın, savaşın yeryüzünden kalkacağını savunuyorlar. Doğru ama bu insan mutluluk için yiyip içmemeli demeye benziyor. Eğer dedikleri gibi olsaydı dünyada ne açlık, ne açgözlülük ne de bunlardan kaynaklanan belalar olurdu. Bu kurallar insan tabiatını değiştiremez. 5-10 insanın buna inanması Yemeden içmeden kesilip açlıktan ölmesi de değiştirmez. Kıskançlık, kin, intikam, şehvet, şatavat, süs, makam, tanrıların da özellikleridir. Onun için bunlar insanda değişmez. İnsanın yiyip içmesini kaldırdığında, insan da ortadan kalkar. Hristiyanlar, mal ve mülkü de inkar ederler. Etrafına şöyle bir bak. Her bağı, çiti, evi sadece mal mülk edinmek için yapar insan. Mal mülk hakkını kaldırdığında bunların hiçbiri olmaz. Hristiyanlar mal mülklerinin olmadığını söylerler ama ürünlerden faydalanırlar. Biz de her şey ortaktır derler ama ellerindeki şeyleri hep malı mülkü olanlardan almışlardır. Onlar insanları en çok da kendilerini aldatırlar. Yiyeceklerini çıkarmak için çalışırlarmış. Eğer malı mülkü olan insanlardan faydalanmasalar bunu da yapamazlar. Yapsalar bile şöyle böyle yaşarlar. Onlar dünyalarında bilime ve sanata yer vermezler. Hem onlar bizim bilim ve sanatımızın faydasına da inanmazlar. Zaten aksini düşünmeleri de beklenemez. Çünkü inançları onları insanlığın ilk haline o vahşiliğe döndürmeye çalışır. Onlar insanlığa bilim ve sanatla hizmet edemezler. Hem bunları bilmez hem de inkar ederler. İnsanın kabiliyetiyle icat ettiği ve onu tanrılara yaklaştıran aletleri kullanmazlar. Ne tapınakları, ne heykelleri, ne de müzeleri vardır. Bunların kendilerine gerekmediğini söylerler. Bir söz vardır ya, aşağılığından utanmamanın en kolay çaresi, yüksekliği küçümsemektir, diye. İşte onlar da böyle yaparlar. Onlar dinsizdir. Tanrıların, insanların işlerine karıştığına inanmazlar. Sadece İsa'nın babasına inanırlar. İsa onlara hayatın tüm sırlarını göstermiştir. Onların dini, zavallıca bir yanılmadan başka bir şey değildir. Bizim dinimizse şöyle der. Dünya tanrılarla vardır ve tanrılar insanları korur. İnsanlar da iyi yaşamak için tanrıları saymak, onları düşünmek zorundadır. Buna ulaşmak için kılavuzumuzsa, tanrıların dileği, ve insanlığın bilgisidir. Biz yaşadıkça gerçeğe yaklaşırız. Onlarınsa tanrıları, iradeleri ve insani bilgileri yoktur. Sadece çarmıha gerilen peygamberleri vardır. Onun her dediğine körü körüne uyarlar. Bunlardan hangisi daha ümit vericidir senin için? Buna kendin karar ver. Yuli, adamın sözleri... En çok da son söyledikleri karşısında şaşırıp kalmış. Hristiyanların yanına gitme kararı sarsılmış. Çektiği acıların etkisiyle böyle bir karar vermiş olması ona tuhaf geliyormuş. Fakat cevaplanmadık bir sorusu varmış. Şimdi ne yapacak ve içinde bulunduğu güç durumdan nasıl kurtulacak? Bu soruyu adama yöneltince o konuşmasına şöyle devam etmiş. Ben de şimdi bunu söyleyecektim. Şimdi senin tutacağın yol İnsanları tanıdığım kadarıyla söylüyorum, bellidir. Bütün acı ve felaketlerinin sebebi tutkularındır. Bu tutkuların seni kapıp götürmüş. Sen de çok acı çekmişsin. Bunlar hayatın sana verdiği gündelik derslerdir. İnsan bunlardan yararlanmayı bilmelidir. Sen çok şey yaşamışsın. Acı nerede, huzur nerede bilirsin. Hatalarını bir daha tekrarlamamalısın. Tecrübelerinden yararlanmalısın. ''Seni en çok üzen şey, babanla aranın açılması. Fakat bunun sebebi sensin. Başka bir yol seç. O zaman babanla aranızdaki tatsızlık ortadan kalkar ya da böyle maraz halinde kendini göstermez. Bütün belalar durumunun, seçtiğin hayatın zamansızlığından kaynaklanmış. Gençlik hebeslerine kendini kaptırmışsın. Bu doğal bir şeydir. Dolayısıyla iyidir ama insanın yaşına uygunu olursa iyidir.'' Oysa ki sen zamanı geçmesine rağmen hala bunlara devam etmişsin. İşte o zaman iş kötüleşmiş. Sen askerlik çağındasın. Vatana hizmet etmen, onun uğrunda çalışman gerekir. Baban senin evlenmeni istiyor. Bu akıllıca bir istek. Hayatının gençlik çağını yaşamışsın. Artık yeni bir çağa girmişsin. Bütün üzüntülerin de bu geçiş devresinin belirtileridir. Unutma ki ilk gençlik çağın bitti. Bu çağdaki her şeyi cesaretle bir yana atıp bir yol çiz kendine. Evlen. Gençlik heveslerini bir yana bırak. Ticarete ve kamu işlerine atıl. Kendini bilime, sanata ver. O zaman hem baban ve arkadaşlarınla iyi olur, hem de rahatlığa ve mutluluğa kavuşursun. Seni en çok durumunun doğal olmaması üzüyor. Sen artık yetişkin bir erkek olmuşsun. Evlenip bir kadına koca olabilecek yaştasın. Onun için git ve babanın isteğini yerine getir. Evlen. Seni Hristiyanların yanına çeken, yalnızlığa sürükleyen bir idealin varsa, felsefeyle uğraşmak istiyorsan, bununla yine ilgilen. Fakat tam anlamıyla hayatı anladıktan sonra, hayatı da ancak hür bir vatandaş, bir aile reisi olduğun zaman anlayabilirsin. Bütün bunlardan sonra yalnızlık seni yine çekerse o hayata git. Çünkü ancak o zaman bu doğal bir sürükleniş olur. Şimdiki gibi acıların sürükleyişi değil. O zaman gidersin. Bu sözler Yuli'nin iyice aklını çermiş. Adama teşekkür edip evine dönmüş. Annesi onu büyük bir sevinçle karşılamış. Babası da oğlunun kendi istediği gibi olmaya, onun istediği kızla evlenmeye karar vermesinden sonra Yuli ile barışmış. 4. Yuli 3 ay sonra güzel Evlampia ile evlenmiş. Düğünden sonra yaşıyışını değiştiren Yuli, babasının kendisine devrettiği bazı ticaret işlerini yürütmeye başlamış. Günlerden bir gün ticaret için şehre inmiş. Orada bir arkadaşının mağazasında otururken yolda bir kızla beraber Pamphylia'nın geçtiğini görmüş. İkisinin de sırtında ağır üzüm küpeleri varmış. Yuli onları görür görmez yanlarına koşup Pampili'yi dükkana davet etmiş. Yanındaki kız Pampili'nin arkadaşıyla gitmek istediğini anlayıp kendisine şimdi ihtiyacı olmadığını söylemiş. Üzümleri bir yere koyup satmaya başlamış. Pampili bu düşünceli davranışı için ona teşekkür etmiş ve Yuli ile birlikte dükkana gitmiş. Yuli tüccar arkadaşlarından odaya çekilmek için izin aldıktan sonra Pampili ile birlikte arka odalardan birine girmiş. Sohbet etmeye başlamışlar. Birbirlerine hayatlarının nasıl olduğunu sormuşlar. Panfiliğin hayatı son görüşmelerinden beri hiç değişmemiş. Yine Hristiyan cemaati içinde yaşıyormuş. Evli değilmiş. Yüli'ye hayatının her anının bir öncekinden daha huzurlu olduğunu anlatmış. Yüli'yi de başına gelenleri anlatmış. Hristiyanların yanına gitmek için nasıl yola çıktığını, rastladığı adamı, onun anlattıklarını, onun kendisine başlıca görev olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, onun övdüğünü tutarak nasıl evlendiğini, kısaca her şeyi anlatmış. Bunun üzerine Pampili, "E, ee, şimdi mutlu musun?'' ''Evlilikte o adamın söylediği şeyi bulabildin mi?'' demiş. Jolie de cevap vermiş. ''Mutlu muyum?'' ''Mutlu olmak ne demek? Eğer istekleri doya doya yerine getirmek demekse değilim. Şimdilik ticaret işlerim yolunda. İnsanlar bana saygı gösteriyor.'' Bu ikisi de benim çok hoşuma gidiyor. Benden daha zengin ve saygın olan insanlar var. Ama kendimi onlarla kıyaslayınca onları geçebileceğime inanıyorum. Hayatımın bu yanı dolu yani. Fakat evlilik dersen o beni doyurmuyor. Bana zevk vermesi gereken bu evlilik bana bunu sağlamıyor. Başlarda duyduğum zevk gitgide sönüyor. Sonra da büsbütün kayboluyor. Ve zevk yerini kedere bırakıyor. İlk zamanlar mutluydum. Karım güzel, akıllı, okumuş, iyi bir kadın ama evli olmadığın için bilemezsin. Aramızda bir sürü anlaşmazlık çıkmaya başladı. Bazen ona karşı ilgisiz olduğum zamanlar oluyor. O da bu zamanlarda ilgi bekliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Ayrıca aşkla da yeniliğe ihtiyacım var. Karım kadar alımlı olmayan bir kadın bile bazen beni etkileyebiliyor. Yani anlayacağın evlilik beni doyurmuyor. İşte böyle dostum. Filozofların hakkı var. Hayat, insana ruhun istediğini vermiyor. Buna evlilikte denedim olmadı. Fakat bu demek değil ki sizin yanılgılarınız böyle bir saadeti verecek. Sence biz hangi noktada yanılıyoruz? İnsanı hayattaki felaketlerden kurtarmak için hayatı inkar ediyorsunuz. Hayal kırıklığından kurtulmak için hayal kırıklığını, yani evlenmeyi inkar ediyorsunuz. Biz evlenmeyi inkar etmiyoruz ki. ''Evlenmeyi değil de aşkı inkar ediyorsunuz. Tam tersine. Biz aşktan başka her şeyi inkar ederiz. Aşk bizim için her şeyin temelidir.'' ''Sözlerini anlayamıyorum. Senden de, başkalarından da duyduklarıma göre düşünüyorum. Sonra senin evlenmemiş olmana bakıyorum ve sizde aşk olmadığı sonucunu çıkarıyorum. Sizinkiler eskiden kurulan evliliklerini sürdürüyorlar ama yeniden evlenmiyorlar.'' İnsan soyunun ile ilgilendiğiniz yok. Size kalsa, insan soyu çoktan tükenir giderdi. Söylediklerin doğru değil. Biz insan soyunun devamını gaye edinmeyiz. Sizin bilgilerinizden çok defa dinlediğim şey uğruna çalışmıyoruz biz. Allah bu hususta da bizi aydınlatır. O dilerse, insan soyu devam edecektir. Dilemezse elbette tükenir. Onun dileği, kitapta şöyle dile getirilmiştir. Erkekle kadın birleşsin, tek bir vücut olsun. Evlenme bizde yasak edilmemiş, hatta tavsiye edilmiştir. Fakat sizin evlenmenizle bizimki arasında da bir fark vardır. Kitabımız bize bir kadına şehvetle bir defa bile bakmanın günah olduğunu söyler. Bunun için ne kadınlarımız ne de biz şehvet uyandıracak şekilde süslenip püsleniriz. Bu isteği uyandıracak yerde onu uzaklaştırmaya çalışırız. Aramızdaki aşk duygusu Erkek kardeşle kız kardeş arasındaki duygu gibi olsun isteriz. Yani sizin aşk dediğiniz bir kadını arzulama duygusundan daha kuvvetli olsun isteriz. Fakat güzele karşı beslenen duyguyu yok edemezsiniz. Mesela eminim ki şehre seninle gelen şu kızın elbiseleri, güzelliğini ne kadar gizlese de, sende o kadına karşı bir arzu uyandırır. Pampili kızarmıştı. Onun güzelliğini hiç düşünmemiştim. Bana ondan ilk defa sen söz ediyorsun. O benim için sadece bir kız kardeş. Hem ben daha evlilikler arasındaki farkı bitirmemiştim. Dur da sözümü bitireyim. Nerede kalmıştım? Ha. Sizde güzellik ve aşk, tanrıça, Veneraya kulluk adı altında şehvetle desteklenir. İnsanda bu duygu uyandırılır. Bizde ise bunun tersi olur. Gerçi şehvet kötü değildir. Çünkü Allah kötü bir şey yaratmamıştır. Ancak yerinde değilse ve baştan çıkarma dediğimiz hale giriyorsa kötüdür. Biz işte bundan kaçmaya çalışırız. Ben bugüne kadar bunun için evlenmedim. Ama bir de bakarsın, yarın evleniveririm. Peki ama evlenmene ne karar verecek? Allah neyi dilerse o olur. Peki Allah'ın neyi dilediğini nasıl bileceksin? Belirtilerini kendin arayacaksın, yoksa bilemezsin. Sürekli ararsan, sizin kehanetlerinizdeki gibi bu belirtiler de apaçık görülür. Sizde kurban içlerine, kuş uçuşlarına bakarak tanrılarınızın isteklerini yorumlayan kahinler olduğu gibi, bizde de Allah'ın kitabına, kendi sezgileri, başkalarının düşüncelerine, en çok da insana beslenen aşka göre Allah'ın dileğini açıklayan bilgeler vardır. Fakat bütün bunlar çok belirsiz şeyler. ''Mesela kiminle ne zaman evleneceğini sana kim söyleyecek?'' ''Benim evlenme zamanım geldiğinde babam bana zengin, güzel üç kız sundu ve herhangi birini seçmemi istedi. Ben de piyayı seçtim çünkü daha güzel ve çekiciydi. Böyle bir seçme yapabildim. Fakat sana seçmede ne yol gösterecek?'' ''Bizim dinimize göre bütün insanlar Allah karşısında eşittir.'' Böyle olduğu için kul karşısında da ruh, beden, konum olarak aynıdırlar. Bunun içinde bizde seçme yoktur. Böyle şeylerle değerlendirmeyiz biz insanı. Bir Hristiyanın karısı ya da kocası dünyadaki bütün erkekler ya da kadınlardan herhangi biri olabilir. Bu da bir çözüm değil ki. İhtiyar Kiril'in Hristiyan evliliğiyle Putperest evliliği arasındaki farka dair şöyle bir sözü var. Putperest Sadece kendisine en çok zevki verecek kadını seçer. Böylece önünde ne kadar çok zevk olursa karar vermesi o kadar güçleşir. Fakat Hristiyan böyle bir seçmeyi kendisi için yapmaz. Zevkleri için yapacağı seçim en sonra gelir. Hristiyan için önemli olan evliliğiyle Allah'ın emrinden çıkmamaktır. Peki ama evlenmede Allah'ın emrinden çıkacak ne olabilir? Seninle birlikte okuduğumuz bir İlyas vardı. ''Hatırlıyor musun?'' İşte bütün İlyas, baştan sona bu sorduğun soruyu cevaplar. Menelaus, Paris, Elena, Akileus, Agamemnon, Kriseida, hepsi, hepsi bunu anlatır. ''Peki ama yine sorumu cevaplamadın. Bu hangi noktada görülür?'' ''Erkek kadında kendisi gibi bir insanı değil de, birleşmenin verdiği zevki seviyor ve bunun için evlilik hayatına adım atıyor.'' Hristiyan evlenmesinde insan bütün insanlara sevgi beslemeli. Ten sevgisi bu kardeşçe sevgiden sonra gelmelidir. Nasıl ki iyi bir ev sağlam temeller üzerine oturur, bir tablo zemini hazırlandıktan sonra çizilirse ten sevgisi de insanın insana duyduğu sevgi ve saygı üzerine kurulur. Ancak o zaman akla uygun ve sürekli olur. İşte Hristiyanca evlenme budur. Fakat senin bu anlattığın evlilik ne diye Paris'in aşkını, kadına beslenen aşkı tutup bir kenara atıyor anlamıyorum. Ben Hristiyanca evlenme, kadına beslenen sevgiye yer vermez demiyorum. Tam tersine aşk kutsaldır. Fakat salt kadın sevgisi, bütün insanlara olan sevgiye dokunmamalıdır. Şairlerce yazılmış aşka, gerçek aşk demek doğru değildir. Bu duygu hayvanca bir şehvettir. Çoğu zamanda kıskançlığa döner. Mesela Eros. Sevgisini bütün insanlara dayanan sevgiye bağlamadığı için sevdiği kadına canavarca davranmış, ona acı çektirmiş, onun canına kıymak istemiştir. Acı çektiren bir sevgi, insanca bir sevgi değildir. Fakat putperest evlenmede gizliden gizliye de olsa bir zorlama, dolayısıyla acı çektirme vardır. Kendisini sevmeyen ya da bir başkasını seven bir kadına aşık olmuş bir erkek, kendi duygularını tatmin etmek için ona acı çektirir ve asla acımaz. Diyelim ki dediğin gibi oldu fakat kız onu seviyorsa bu işte bir haksızlık yoktur. Böylece iki evlenme arasında farklı olmaz. Senin nasıl evlendiğini çok iyi bilmiyorum fakat bildiğim bir şey varsa o da senin bu evliliği kendi rahatın için yapmış olman. Bu durumda da geçimsizliğin doğmamasına imkan yok. Tıpkı yiyeceklerini düşünen hayvan ve insanların bir şeyi yerken hep kavga etmesi gibi. Her biri büyük parçayı ister. Ulaşamayınca da hırgül çıkarır. Bu açıktan görülmese bile gizliden gizliye vardır. Zayıf büyük parçayı ister ama kuvvetlinin elinden onu alamayacağını bildiği için ona kıskançlıkla bakar. Onun elindekini kapmak için fırsat kollar. Aynı şey putperestlerin evliliklerinde vardır. Bu çok kötü bir şeydir. Çünkü geçimsizlik karıyla koca arasındadır ve kıskançlık konusu insandır. Tamam ama ne yapalım da evlenenler birbirlerinden başkasını sevmesin? Başka birini sevebilecek bir kıza ya da erkeğe her zaman rastlanabilir. Böyle olunca da size göre evlenme imkansızlaşır. Hristiyanlar evlenmez derlerdi ya, şimdi anlıyorum doğru olduğunu. Bak, sen de evli değilsin. Bu gidişle de evleneceğin yok. Bir insan karşı cinsiyle bir şeyler yaşamadan, kendinde aşk duygusu uyanmadan nasıl evlenebilir? Elena, başka türlü nasıl davranabilirdi? İhtiyar Kiril bunun için şöyle derdi. Putperestler kardeş sevgisini hiç düşünmeden, bu duyguyu hiç beslemeden tek bir şey düşünürler. İçlerinde kadına karşı uyanan şehvet ve bunu geliştirmek. Bunun içindir ki, dünyalarındaki her Elena, Birçok erkeği baştan çıkarır. Rakipler birbirleriyle hayvanlar gibi dövüşür. Çünkü her biri kadını yalnız başına elde etmek ister. Onların aşkı çoğu zaman bir zorlamadır. Hristiyan topluluğu içinde biz, güzelliğin bize verdiği zevki düşünmeyiz. Putperestlerde bir tapınma konusu haline gelen bütün aldanışlardan kaçarız. Tam tersine bütün insanlara sevgi besler, yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmeye çalışırız. Bu duyguyu geliştirmek için var gücümüzle çalışırız. İşte bunun için bizdeki aşk şehvetten üstündür. Böylece cinsel münasebetten kaynaklanan anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Hristiyan erkek evliliğinin kimseye zarar vermeyeceğine inanırsa ancak o zaman evlenir. Buna imkan yok. İnsan tutkularını yönlendiremez. Duygular başıboş bırakılırsa olmaz tabii. Fakat bizler duyguların uyanmasına engel olabiliriz. Mesela. Baba, kız, anne, oğul münasebetlerini ele alalım. Oğlu için annesi, baba için kızı, erkek kardeş için kız kardeşi ne kadar güzel olursa olsun bir zevk konusu değildir ama aşk konusudur. Bu gibi durumlarda şehvet olmaz. Şehvet, baba kız sandığının kızı olmadığını, anne oğlu sandığının oğlu olmadığını, erkek kardeş kız kardeşi sandığının kız kardeşi olmadığını öğrenecek olursa uyanabilir. Ama bu da çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü temelde aile sevgisi olacaktır. İnsanda bütün kadınlara annesi ya da kız kardeşi gibi görecek bir sevgi olabileceğine neden inanmak istemiyorsun? Yani daha önce de söylediğim gibi insan, Hristiyan aşkının kimseye acı vermediğini anladığı zaman, içinde böyle bir duygunun yükselmesine müsaade eder. Ya iki kişi aynı kızı severse? O zaman biri kendi mutluluğunu öbürü için feda eder. Ya kız onlardan yalnız birini daha fazla severse, o zaman kızın daha az sevdiği erkek, kız için kendini feda eder. Ya kız ikisini de sever, ikisi de kendisini feda ederse, o zaman kız hiç evlenmeyecek mi? O zaman ihtiyarlar toplanıp en büyük saadeti, en büyük aşkın verebileceğini söyleyerek nasihatte bulunurlar. Fakat böyle olmaz, insan tabiatına aykırı bu. İnsan tabiatına aykırı mı dedin? İnsanın hangi tabiatına? İnsan hem insandır hem de hayvandır. Gerçekten böyle bir davranış insanın hayvan tabiatına uymaz ama akıllı tabiatına uyar. O aklını hayvan tabiatının hizmetinde kullanırsa kötü bir iş yapmış olur. İşi zorlamaya, kan dökmeye kadar vardırır. Oysaki her hayvan bile böyle bir şeye başvurmaz. Fakat akıllı tabiatını içindeki hayvanı dizginlemek için kullanırsa, Hayvan tabiatını aklı emrinde çalıştırırsa, ancak o zaman kendisini doyuracak mutluluğa ulaşabilir. 5. Şimdi sözü sana getirelim. Şu güzel kızla beraber gördüm seni. Öyle anlaşılıyor ki onunla oturuyor, ona yardım ediyorsun. Onun kocası olmak istemez misin? Bunu hiç düşünmedim. O dul bir Hristiyan kadının kızı. Ben onlara hizmet ediyorum ama başkaları da ediyor. Birleşmeyi düşünecek kadar onu seviyor muyum diye soruyorsan bu benim için çok zor bir soru. Fakat dost doğru cevap vereyim. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Hem onu seven bir delikanlı var. Bunun için böyle bir şey düşünmeye cesaret edemedim. Bu delikanlı da Hristiyandır. Ben onu incitecek bir harekette bulunamam. Bu konuda hiç düşünmeden yaşıyorum. Ben sadece insanlara karşı olan sevgiyi gereği gibi yaşamaya çalışırım. Bence tek önemli olan şey budur. Evlenmem gerektiğini anlayınca da evleneceğim. Fakat annesi için iyi, çalışkan, bulunmaz bir damatsın. O damat olarak başkalarını değil de seni isteyebilir. Yok, buna aldırış etmez. O bilir ki sadece ben değil, bizimkilerin hepsi ona hizmet etmeye hazırdır. Ben de damadı olayım ya da olmayayım, her zaman ona aynı ölçüde yardım ederim. Eğer kızıyla evlenirsem buna sevinirim. Fakat kızı başkasıyla evlenirse de sevinirim. Böyle şey olmaz. İşte sizin korkunç tarafınız da bu. Siz kendinizi, dolayısıyla da başkalarını aldatıyorsunuz. Şu yabancı adam yok mu? Hep doğru söylemiş sizin için. Seni dinlerken anlattığın hayatın güzelliğine farkında olmadan kaptırıyorum kendimi. Fakat düşününce anlıyorum ki, bütün bunlar birer aldanış ve insanı vahşice bir hayata götürüyor. Bu vahşiliği hangi noktada görüyorsun? Hayatınızı çalışarak kazandığınız için boş zamanınız kalmıyor ve bilim-sanatla uğraşamıyorsunuz. Bak işte elbisen yırtık pırtık, ellerin nasırlı. Güzellik tanrıçası olabilecek arkadaşın bir köleyi andırıyor. Sizde ne Apollon türküleri, ne tapınak, ne şiir, ne oyun, ne de tanrıların insana süs diye bağışladıkları şeyler var. Boğaz tokluğuna sürekli çalış çalış. Bu insan tabiatını bile bile inkar etmek değil de nedir? Yine insan tabiatı. Peki ama insan tabiatı kendini nerede gösterir? Köleleri zorla güçleri yetemeyecek işlerde çalıştırmakta, kardeşleri öldürmede yahut köle etmede, kadınları eğlence aracı yapmada mı? Bütün bunlar o hayat güzelliği için gerekli şeylerdir. İnsan tabiatı böyle bir hayata mı, yoksa evrensel kardeşliğin bir üyesi olarak herkesle sevgi, dirlik, düzenlik içinde yaşamaya mı uyar? Sonra bizim bilimi, sanatı tanımadığımızı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Biz insanın kabiliyetlerine büyük değer veririz. Fakat bu kabiliyetlere gayeye ulaşmak için vasıta gözüyle bakarız. İşte o gayeye biz bütün hayatımızı feda ederiz. O gaye Allah'ın isteklerinin yerine getirilmesidir. Biz bilime, sanata, boş kapalıları eğlendiren bir eğlence gözüyle bakmayız. Biz bilim ve sanattan... İnsanın Allah'a karşı olan sevgisini uyandırmasını bekleriz. Diğer tüm işlerden beklediğimiz gibi, biz gerçek bilgi olarak daha iyi yaşamamıza yardım eden bilgiyi tanırız. Sanatı ancak düşüncelerimizi temizlediği, ruhumuzu yücelttiği, sevgimiz ve hayatımız için gerekli olan gücü desteklediği zaman saygı gösteririz. Bu gibi bilgileri elimizden geldiği kadar kendimizde de çocuklarımızda da geliştirmeye çalışırız. Anlattığım gibi sanata boş zamanlarımızda seve seve kendimizi veririz. Bizden önceki bilge insanların yazılarını okuyup şiirlerine ezberleriz, tablolarına değer veririz. Bizim şiirlerimiz, tablolarımız ruhumuza tazelik verir, kederli zamanlarımızda bizi avutur. Bunun için de sizin bilim ve sanatı kullanma tarzınızı doğru bulmuyoruz. Siz bilgilerinizi ve kabiliyetlerinizi insanlara kötülük etmek için yollar bulmada kullanıyorsunuz. Savaş. Yani adam öldürme tekniklerinizi mükemmelleştiriyorsunuz. Bazılarınızın sırtından zenginleşmek için yeni yeni yollar buluyorsunuz. Sizin sanatınız tanrılar adına tapınaklar yapar ama en akıllınız tanrılara inanmıyordur. Sadece bazı kimseleri ellerinizde tutabilmek için onları inandırmaya çalışırsınız. Kimsenin saygı göstermediği, zorbalıkla en güçlü kişi olmuş olanlarınız için heykeller dikersiniz. Tiyatrolarınızda cinayetle sona eren aşkı göklere çıkarırsınız. Müziğiniz göz kamaştırıcı alemlerde tıka basa doyan zenginliklerinizin eğlencesidir. Resimlerinizde canlanan şey ahlak bozukluğudur. Öylesine bir bozukluk ki, tablolarınıza sarhoş olmayan, şehvetle başı dönmeyen, yüzü kızarmadan bakamaz. İnsana hayvandan ayıran sanat, insana bunlar için verilmemiştir. Bu kabiliyetleri vücudumuzun eğlencesi haline getirmek doğru değildir. Biz bütün hayatımızı Allah'ın dilediği gibi yaşamaya çalışarak bu kabiliyetleri iki kat fazla kullanmış oluyoruz. Eğer bu şartlar altında yaşanabilseydi, söylediklerin güzel şeyler olurdu. Fakat böyle yaşanamaz ki. Siz kendinizi aldatıyorsunuz. Bizim savunma kuvvetlerimizi tanımıyorsunuz. Roma birlikleri olmasa, Rahat rahat yaşayabilir miyiz sanki? Siz hem bu savunmayı tanımıyor hem de ondan faydalanıyorsunuz. Hatta bazıları senin söylediğine göre kendi kendilerini savunuyormuş. Mal mülkü de tanımıyorsunuz ama ondan da faydalanıyorsunuz. Bizimkilerin malı mülkü var, size de veriyorlar. Sen mesela özümü bedava vermiyorsun. Eğer söylediklerinizi uygulamış olsanız bir diyeceğimiz kalmaz ama siz hem kendinizi hem de başkalarını aldatıyorsunuz. Yuli konuştukça heyecanlanmış ve içindekileri dökmüş, Panfili ise hiç ses çıkarmadan dinlemiş ve sonra demiş ki, ''Sizin savunma kuvvetlerinizi tanımadığımız halde onlardan faydalandığımızı söylüyorsun. Bu doğru değil. Bizim mutluluğumuz savunmayı istemiyor oluşumuzdadır. Bizim bu mutluluğumuzu da kimse elimizden alamaz. Malımız olacak nesneler elimize geçse bile biz bunları başkalarına, ihtiyaçları olanlara veririz.'' Biz üzümü ihtiyacı olanlara yaşamaları için gerekli şeyi sağlamak için satarız. Biri üzümleri elimizden almak isterse de hiç karşı koymadan veririz. Yine bunun için vahşilerin saldırılarından korkmayız. Emeğimizin mahsulünü elimizden almak isteseler biz kendimiz bırakırız. Onların hesabına çalışmamızı isteseler seve seve çalışırız. Böylece onlar da bizi öldürmek için sebep olmadığını anlarlar. Daha doğrusu öldürmek ellerinden gelmez. Vahşiler zamanla bizi anlar ve sever. Hatta öyle ki, bugünün aydınlarının elinden çektiğimizi onlardan çekmeyiz. Sen bize diyorsun ki, ulaşmaya çabaladığınız şeye tamamiyle ulaşamıyorsunuz. Zorlamayı ve malı mülkü tanımıyor ama onlardan faydalanıyorsunuz. Madem ki biz insanları kandırıyoruz, o zaman bizimle konuşmaya, bize öfkelenmeye, bizi fitlemeye değmez. Sadece bizden tiksinirsiniz, olur biter. Biz de bu hor görünmeyi seve seve kabulleniriz. Çünkü felsefemizde hiçliğini bilmek de vardır. Fakat inandığımız şeylere ulaşmak için canla başla çalışıyorsak, insanları aldattığımızı söylemek haksızlık olur. Kardeşlerim ve ben, Allah'ın kanunlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat zenginlik, ün için değil, başka şeyler için. Biz de sizin gibi mutluluğu arıyoruz. Aramızdaki fark, mutluluğu farklı yerlerde arıyoruz. Siz mutluluğu para ve ünde arıyorsunuz, biz buna inanmıyoruz. Dinimiz bize mutluluğun her şeyi vermediği olduğunu söyler. Nasıl ki bitkiler ışığa dönmekten kendini alamazlar, biz de saadetin nerede görürsek ona ulaşmak için istenilen her şeyi yapmaktan kendimizi alamayız. Fakat başka türlü nasıl olur? Sizler de aynısınız. Sizin amacınız en güzel kadını, en büyük serveti elde etmektir. Ama hanginiz ulaştı sanki? Nişancı hedefe isabet ettiremediği için nişan almaktan vazgeçmez. Bizimki de bu misal. Biz saadeti arıyoruz. Ama ona tam olarak ulaşamıyoruz. Sonra herkes kendine göre ayrı ayrı yollardan ulaşmaya çalışır. Fakat siz insan bilgisine inanmıyor, ondan yüz çeviriyorsunuz. Sonra sadece haça gerilmiş peygamberinize inanıyorsunuz. Beni sizden uzaklaştıran asıl şey de, kölece onun karşısında boyun eğmeniz ya, yine yanılıyorsun. İnandığımız peygamber böyle buyurduğu için böyle yaptığımızı sanan herkes yanılıyor. Tam aksine, gerçeği öğrenmek, Allah'a ulaşmak, mutluluğa ermek isteyen her insan farkında olmadan İsa'nın yürüdüğü yola çıkar. Onu kendi yürüdüğü yolun önünde görür. Allah'ı sevenler ve O'na ulaşmak isteyenler, er geç bu yolda birbiriyle karşılaşır. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'la insanlar arasında aracıdır. Yuli karşılık vermeden uzun zaman sustuktan sonra, ''Mutlu musun?'' diye sormuş. Pamfili gülümseyerek, ''Daha iyi bir şey istemiyorum. Fakat bazen içimde bunu hak etmediğime dair bir duygu hissediyorum.'' ''Niye bu kadar çok mutluyum?'' diye. ''Haklısın. O zaman o adamla karşılaşmayız. Yanınıza gelseydim belki daha mutlu olurdum. Madem böyle düşünüyorsun, sana engel olan mı var?'' Yakarım. onun Hristiyanlığa yatkın olduğunu söylüyordun. O da gelir seninle.'' ''İyi ama bir defa başladık bu hayata. Onu bir yana atamayız. Başladığımız şeyi yürütmeliyiz.'' Yuli bunları söylerken anne babasının, dostlarının hoşnutsuzluklarını, böyle bir değişiklik için harcanması gereken çabayı düşünmüş. O sırada dükkan kapısına bir gençle beraber Pamfili'nin kız arkadaşı gelmiş. Pamfili çıkıp yanlarına gittiğinde gencin deri almak için Kiril tarafından gönderildiğini öğrenmiş. Pamfili gence buğdayı alıp Magdalena'ya gitmesini, derileri kendisinin götürebileceğini, böylesinin daha uygun olacağını söylemiş. Genç Magdalena'nın onunla birlikte gitmesinin daha uygun olacağını söyleyerek uzaklaşmış oradan. Yuli, Pamphili'yi tanıdık bir tüccarın yanına götürmüş ve buğday almış. Pamphili, ağır olan çuvalı alıp hafif olanı Magdalena'ya vererek Yuli ile vedalaşmış. Kızla birlikte yürüyüp giderken, sokağın dönemecinde durup Yuli'ye bakmış. Gülümsemiş ve başıyla selamlamış. Sonra da sevinçli bir şekilde dönüp Magdalena'ya bir şeyler anlatmış. Bir müddet sonra ikisi de gözden kaybolmuş. Yuli, karar verdiği zaman yanlarına gitmenin daha iyi olacağını düşünmüş biraz. Aklına hep Pamphili'nin uzun boylu, güçlü kuvvetli, ışıklı gözleriyle sepet taşıyan kız arkadaşı, bir de akşam döneceği narin, şık, güzel ama gerdanlık ve bilezikleriyle çok soğuk görünen karısı, halılara oturmuş, yastıklara yaslanmış olarak geliyormuş. Fakat Yuli'nin bunları düşünecek fazla vakti yokmuş. Tüccar arkadaşları gelmiş ve her günkü işlerine başlamışlar. Öğleye doğru içki içmişler. Sabahı kadınlarla yetmişler. Altı. Bu konuşmalardan sonra aradan on yıl geçmiş. Yuli bir daha Pamfili'yi görmemiş. Konuşmalarını da yavaş yavaş unutmuş. Kafasındaki Hristiyan hayatına ait izler de silinip gitmiş. Yuli'nin hayatı yolunda gidiyormuş. Babası ölünce, onun bütün ticaret işlerini ele almış, işleri de bir hayli karışıkmış. Afrika'da alıcıları, satıcıları varmış. Birçok idarecisi, alacakları, borçları varmış. Yuli farkında olmadan işlere dalmış ve bütün zamanını buna verir olmuş. Ayrıca yeni bir kaygısı daha varmış. Bir kamu işinin başına geçmiş. Egosunu tatmin eden bu iş onun başını döndürüyormuş. Güzel konuşan, akıllı bir adam olduğu için sivrilmiş ve toplum içinde yüksek bir mevkiye gelmiş. Bu zaman içinde bir de üç çocuğu olmuş. Fakat bu üç çocuk onu karısından uzaklaştırmış. Karısı güzelliğini ve tazeliğini iyice kaybetmiş. Artık kocasıyla da çok az ilgilenir olmuş. Bütün ilgi ve şefkatini çocuklarına yöneltmiş. Putperestlerin adetine göre anneler çocuklarını süt anneye vermelerine rağmen Yuli karısını hep çocuklarının yanında buluyormuş. Karısı kendi odasında değil de hep çocukların odasında olurmuş. Çocuklarsa huzur vereceği yerde Yuli'nin canını sıkıyorlarmış. Yuli bu işlere daldıktan sonra eski çılgın yaşayışını bırakmış. Fakat işten sonra güzel bir dinlenmeye ihtiyacı varmış. Bunu karısının yanında bulamıyormuş. Çünkü karısı bütün gününü Hristiyan kölesinin yanında geçiriyormuş. Yeni dine gittikçe daha çok ısınıyor, hayatında putperestlikle ilgili Yuli'nin çok sevdiği ne varsa dışlıyormuş. Yuli, aradığını karısında bulamayınca, başka kadınlarla düşüp kalkmaya başlamış. İşlerinden geri kalan zamanını hep onların yanında geçiriyormuş. Yuli'ye bu zamanlarda mutlu olup olmadığı sorulsa, verecek cevap bulamazmış. İşleri başından aşkınmış. Bir işten diğerine, bir zevkten öbürüne geçiyor, İkincisinden mutlaka hoşlanacağını umuyor, öyle sürüp gitmesini istiyormuş. Fakat hiçbir iş kendisini doyurmuyormuş. Hangi işten yakasını daha çabuk sıyırırsa o kadar rahatlıyormuş. Her zevki mutlaka bir şey zehirliyor, sıkıntı içinde sona eriyormuş. Bütün bunlar arasında Yuli olimpiyatlara katılmış. Koşularda yarış arabasını bitiş çizgisine doğru başarıyla götürüyormuş. O sırada birden başka bir yarışçı ortaya atılıp onu geçmiş. Aniden arabalar çarpışmış ve Yuli'nin arabası parçalanmış, kendisi yere düşmüş. İki kaburga kemiğiyle kolu kırılmış. Yaraları ağırmış ama ölüm tehlikesi yokmuş. Yuli'yi evine götürmüşler. Üç ay yataktan kalkamadan yatmış. Bu üç ay içinde acı içinde kıvranırken bir yandan da düşünüyormuş. Kendi hayatını bir başkasının hayatı gibi incelemek için boş vakti varmış. Hele bir de bu arada başına gelen üç şey onun hayatını tümden karartıyormuş. Birincisi babasının çok güvendiği bir köle Afrika'dan getireceği mücevherlerle birlikte ortadan kaybolmuş. İkincisi, metresi kendisini terk etmiş ve başka birini bulmuş. Üçüncüsü ise, seçilmeyi umduğu belediye başkanlığına, o hastayken rakibi geçmiş. Bütün bu olumsuzluklar, arabası bir parmak soldan gidiyor diye olmuş. Yatağında yalnız yatarken, mutluluğun ne kadar boş tesadüflere bağlı olduğunu düşünmeye başlamış. Bu düşünceler ona, daha önceki acılarını hatırlatmış. Bu anıları, yanından hiç ayrılmayan, Hristiyan köleden ne öğrendiyse gelip bir bir anlatan karısının konuşmalarıyla daha da canlanıyormuş. Köle kadın bir zamanlar Pamfili'nin oturduğu köyde oturuyormuş ve onu tanıyormuş. Yuli kadını görmek istemiş ve yanına gelince Pamfili'yi sormuş. O da şunları anlatmış. Pamfili en iyi kardeşlerden biridir. Herkes onu sever, sayar. On yıl önce Magdalena ile evlendi. Birkaç çocukları oldu. Kim Allah'ın insanları mutluluk için yarattığına inanmazsa, gidip onları görmeli. Kadın gittikten sonra Yuli, anlatılanlar üzerine düşüncelere dalmış. Pamfili'nin hayatıyla kendi hayatını kıyaslamak istemiyormuş. Bu onuruna dokunuyormuş. Oyalanmak için karısının bıraktığı Yunanca el yazmasını alıp okumaya başlamış. Şunlar yazıyormuş el yazmasında. İnsan için iki yol vardır. Biri hayat, diğeri ölüm yolu. Hayat yolu önce seni yaratan Allah'ı sevmendir. Sonra yakınını kendin gibi sevmelisin. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamalısın. Bu din şöyle der. Sizi lanetleyenleri siz kutsayın. Düşmanlarınız için dua edin. Çünkü sizi sevenleri zaten seversiniz. Size diş bileyenleri sevin. O zaman onlar sizin düşmanınız olmaz.'' Şehvetten ve dünya tutkularından uzaklaşın. Biri yanağına vurursa öbür yanağını çevir. O zaman kemale ermiş olursun. Biri seni kendisiyle beraber bir kilometre yol yürümeye zorlarsa, onunla iki kilometre yürü. Biri senin malını alırsa geri isteme. Çünkü istememek elindedir. Biri paltonu isterse ona gömleğini de ver. Senden bir şey isteyene istediğini ver, ve bir daha geri isteme. Çünkü Allah, verdiği rızıkların herkese dağıtılmasını ister. Onun buyruğuna göre veren mutlu olur. Oğlum, her kötülükten ve kötülüğü andıran her şeyden kaç. Öfkelenme. Çünkü öfke, insanı adam öldürmeye kadar götürür. Kıskanç, kavgacı ve taşkın olma. Çünkü hepsinden cinayet çıkar. Oğlum, şehvete kapılma, çünkü şehvet zinaya götürür. Hayasız olma, çünkü bundan hıyanet çıkar. Oğlum, yalan söyleme, çünkü yalan hırsızlığa götürür. Para canlısı ve kibirli olma, çünkü ikisinden de hırsızlık çıkar. Oğlum, şikayetçi olma, çünkü bu Allah'a küfre kadar gider. Uysal ol, çünkü dünya uysallara kalır. Sabırlı, merhametli, yumuşak başlı, iyi yürekli ol. Kinci olma. İşittiğin sözlerden her zaman titre. Kibirlenip ruhunu küstahça hareketlere kaptırma. Ruhun kibirlere yanaşmasın ama hak yolda olanlara, yumuşak başlı olanlara yüzünü döndür. Başına gelen her şeyi Allah'tan bil. Ve bunu mutluluk olarak kabul et. Oğlum, bölünmeye sebep olma. Çekişenleri uzlaştır. Almak için el uzatma. Verirken de avucunu kapama. Bir şeyi verirken duraksama, homurdanma. Böylece mutlak bağışlayacağı bilirsin. Muhtaç olandan yüz çevirme. Her şeyini kardeşinle paylaş. Hiçbir şeye benim malımdır deme. Çünkü ruhta ortak olan maddede daha çok ortaktır. Çocuklarına daha ilk yaşından Allah sevgisini aşıla. Öfkelenip kölelerini azarlama. Sonra Allah sevgisini bırakırlar. Allah şüphesiz ki ikinizden de üstündür. O kişilere bakarak çağırmaz sizi. O Ruhun hazırladığı keşilikleri çağırır. Ölüm yoluysa kötü ve lanetlerle doludur. Öldürme, hainlik, şehvet, zina, hırsızlık, putperestlik, vahşilik, zehirleme, yağmacılık, yalancı tanıklık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, katı yüreklilik, gurur, kin, açgözlülük, küfürbazlık, kıskançlık, Küstahlık, böbürlenme, övünme hep bu yoldadır. İyileri ezenler, gerçeği çekemeyenler, yalanı sevenler, doğruluğun mükafatını vermeyenler, iyiliğe ve dine göre düşünmeye yanaşmayanlar, fenalığa sarılanlar, uysallıktan, sabırdan uzak olanlar, hopbalığı sevenler, mükafat peşinde koşanlar, yakınlarının acılarına ortak olmayanlar, sıkıntı çekenlere yardım etmeyenler, Yaradanı bilmeyenler, çocukları öldürenler, muhtaçları hor görenler, işkence edenler, günaha girenler hep bu yoldadır. Çocuklar, bütün bu insanlardan sakının. El yazmasını tam olarak bitirmeden, gerçeği öğrenmek isteği gelmiş Yuli'nin içinden. Tıpkı yabancı insanların fikirlerini okuyup da, Yazarla ruhu kaynaşan insanlar gibi bir ruh haline kapılmış. Bu hal, genelde birçoklarının fark etmediği bir haldir. Hayatta görülen en gizli ve önemli haldir. Böylece canlı denilen adam, ölü denilenlerle birleşip tek bir hayat sürmüş olur. İşte bunun gibi, Yuli'nin ruhu da el yazmalarını yazanların ruhuyla birleşmiş ve bundan sonra oturup hayatını gözden geçirmiş. Birden, bütün hayatı ona tüyler ürperten bir yanılma gibi görünmüş. O, yaşamak yerine hayatın acısı, kaygısı ve baştan çıkartıcı tarafıyla gerçek hayatı yok etmiş olduğunu anlamış. Kendi kendine, ''Hayatımı yok etmek istemiyorum. Yaşamak, hayat yolunda yürümek istiyorum.'' demiş. Pamfil'in önceki konuşmalarında söylediği her şeyi hatırlamış. Her şey şimdi ona açık ve su götürmez gerçekler gibi geliyormuş. Nasıl olup da o zaman o yabancıya kanarak gitmekten vazgeçtiğine şaşırmış. Sonra adamın, ''Hayatı anladıktan sonra git'' sözlerini hatırlamış. Hayatı anladığını ve bir şey bulamadığını düşünmüş. Pamfili her gideni, kim olursa olsun yanlarına kabul ettiklerini söylemişti diye geçirmiş aklından. Evet, epiyi zaman yolumu şaşırdım, acı çektim.'' ''Fakat artık her şeyi bırakıp yanlarına gideceğim. Bu yazıda söylenilen gibi yaşayacağım.'' demiş. Bu düşüncelerini karısına açtığında karısı heyecanla karşılamış. O zaten buna dünden razıymış. Fakat bu kararını nasıl yerine getirebileceklerini bilmiyorlarmış. Çünkü çocukları düşünüyorlarmış. Beraberlerinde götürmenin mi yoksa büyükannelerinin yanına bırakmanın mı daha iyi olacağına karar veremiyorlarmış.'' Fakat beraberlerinde götüremezlermiş. Çünkü bugüne kadar onları çok nazlı büyütmüşler. Şimdi onları kupguru bir hayatın güçlüklerine nasıl atabiliriz? diyorlarmış. Köle kadın da onlarla birlikte gelmek istiyormuş. Fakat anne çocukları için kaygılanıyormuş. En sonunda onları büyük annelerine bırakmaya karar vermiş. Biz de yalnız gideriz, diyormuş. Karı koca böylece her şeyi kararlaştırmışlar. Sadece Yuli'nin iyileşmesini bekliyorlarmış. 7. Yuli bu karardan sonra yatıp uyumuş. Ertesi sabah şehre uğrayan bir doktor onu görmek, muayene etmek istediğini söylemiş. Yuli doktoru sevinçle karşılamış. Oysa ki doktor, Yuli'nin çok zaman önce karşılaştığı o yabancı adammış. Doktor, Yuli'yi muayene ettikten sonra ona kendisini toplaması için otlardan bazı ilaçlar yazmış. ''Yuli, kollarımla çalışabilir miyim?'' diye sormuş. ''Tabii, araba sürebilir, yazı yazabilirsiniz.'' ''Peki ya ağır işler, mesela toprak kazabilir miyim?'' Sizin gibi bir insan için böyle bir şey söz konusu olmadığı için düşünmemiştim. ''Hiç de öyle değil, benim buna ihtiyacım var.'' demiş Yuli. Doktora ilk görüşmelerinden sonra onun bütün öğütlerini tuttuğunu, ama hayatın ona istediği şeyleri vermediğini, tam tersine umutlarını kırdığını, bunun içinde o zaman verdiği kararı şimdi yerine getirmek istediğini anlatmış. Doktor da ha, öyle anlaşılıyor ki onlar olanca yalanlarını dökerek seni kandırmışlar. Sen içinde bulunduğun durumu hele babalık görevlerini hiç düşünmüyor, onların yanılmalarını hiç fark edemiyorsun.'' demiş. Yuli Okuduğu el yazmalarını doktora uzatarak okumasını istemiş. Doktor alıp baktıktan sonra demiş ki, ''Biliyorum, bu yalanların hepsini biliyorum. Fakat senin gibi bilgili bir adamın böyle bir tuzağa nasıl olup da düştüğüne şaşırıyorum doğrusu.'' ''Anlamıyorum. Bunun tuzak neresinde?'' ''Her şey hayatladır. Bunlar...'' Yani insanlara ve tanrılara karşı gelenlerse hayatta bütün insanların mutlu olacağı bir yolu gösteriyorlar. Bu yoldan gidilirse ortada savaş, ölüm, ceza, yoksulluk, sapıtma, hırsızlık, kin kalmaz diyorlar. Onlar insanın çalmayın, zina etmeyin, and içmeyin, zorlamayın, milleti millete düşürmeyin şeklindeki emirlerini yerine getirince böyle olacağını iddia ediyorlar. Fakat yanılıyorlar. Amacı araç kabul ediyorlar. Amaç kavga ve zina etmemek, and içmemektir. Buna da yalnızca toplum hayatının vasıtalarıyla ulaşılır. Onlarsa hemen hemen bir atış hocasının söyleyebileceklerini söylüyorlar. Oku ancak hedef istikametinde yol alırsa isabet ettirebilirsin. Fakat okun düz çizgi üzerinde yol alması için ne yapılmalı, işte asıl mesele burada. Atışta bu mesele şöyle çözülür. Kiriş gergin, yay esnek, ok doğru olmalı. Kavga, zina, öldürme olmayan bir hayat en güzelidir. Bu hayata da şöyle ulaşılır. Kiriş idarecilerdir. Yayın esnekliği iktidarın gücüdür. Doğru çizgide kanunun hak gözetmesidir. Dahası var. Mesela şimdi olmayacak, saçma bir şey düşünelim. Tut ki bir sudan birkaç damla içirmekle Hristiyanlığın temel hükümleri bütün insanlara bildirilsin. Bütün insanlar o an Hristiyan olsun. Fakat yine de dinleri tenkitten kurtulmaz. Çünkü o zaman hayat olmaz, sona erer. Bugün kabul edenler hayatlarının sonuna kadar yaşarlar ama çocukları böyle yaşayamaz. Sadece onda biri, o da belki. Onlar için her ana-babanın çocuğu eşittir. Bugün anneler... Canları pahasına çocuklarını ölümden kurtarabiliyorlar. Eğer çocuk annesiz olsa korunabilir mi? Canı gönülden çocuğunu sevme duygusu, bütün çocuklara beslenen acıma duygusuna dönerse ne olur? Hangi çocuğu alıp koruyacaksın? Geceleri hasta, pis kokulu çocukların başına annelerinden başka kim oturur? Tabiat, anne sevgisini çocuğa kalkan olsun diye vermiştir. Hristiyanlar yerine bir şey koymadan bu kalkanı indiriyorlar. Babası olmazsa çocuğu kim yetiştirir, kim onu eğitir, kim tehlikelerden korur? Hristiyanlıkta bütün bunlar bir yana atılıyor. Hayat, yani insan soyunun devamı bir yana atılıyor. Yuli, doktorun sözlerine kendini kaptırmış. Doğru, demiş. Yak dostum, yak. Bu dalaca hareketleri bırak da akıllıca yaşa. Ele şimdi üstlendiğin önemli geri bırakılmaz görevlerin var. Bu görevler senin namus borcundur. Sen şüphelerin ikinci devresini geçirdin. Fakat biraz daha ilerlerse artık şüpheye düşmezsin. En önemli ve başta gelen görevin şimdiye kadar boş verdiğin çocuklarını yetiştirmektir. Onları vatana hizmet edecek hayırlı evlatlar olarak yetiştirmelisin. Bugünkü devlet düzeni sana her şeyi temin etmiştir. Onun için evlatlarını ona göre yetiştirmek, vatana hizmet etmek görevindir. Topluma hizmet etmek de görevindir. Görevlerini bilerek hayatına yeniden başla. O zaman bütün şüphelerin silinecektir. Bunlar sana hastayken musallat olmuş. Devlete karşı görevlerini yerine getir. Çocuklarını senin yerine geçmeleri için bir büyüt ele. Ancak o zaman seni çeken o hayata rahat rahat gidersin. Fakat o zamana kadar çocuklarına böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Hem o hayata girsen bile acılardan başka bir şey bulamazsın. 8. Doktorun verdiği ilaç ya da öğütler o kadar yaramış ki, Yuli çok geçmeden ayağa kalkmış. Artık Hristiyan hayatı hakkındaki düşünceleri ona çok budalaca geliyormuş. Doktor birkaç gün kalıp gitmiş. Yuli de ayağa kalktıktan sonra on öğütlerine göre yeni bir hayata başlamış. Çocuklarına öğretmenler tutmuş, dersleriyle kendisi ilgilenmeye başlamış. Zamanının çoğunu yine kamu işlerine ayırıyormuş. Kısa zamanda şehirde büyük bir nüfuz elde etmiş. Böylece aradan bir yıl geçmiş. Bu arada şehirde Hristiyanları yargılamak için bir mahkeme kurulmuş. Roma İmparatoru Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için Kilikya'ya birini göndermiş. Alınan tedbirler Yuli'nin kulağına geliyormuş ama bunların Pamfil'in köyüne kadar ulaşmadığını düşündüğü için rahatmış. Bir gün işine giderken şehir meydanında beyazlar giyinmiş, yaşlıca biri yanına gelmiş. İlkin tanıyamadığı adam Panfili'miş. Bir çocuğun elinden tutuyormuş. Yuli'ye doğru gelerek, Merhaba dostum, senden büyük bir ricam var. Fakat bilmiyorum, Hristiyanların kovalandığı şu sıralarda beni dost kabul eder misin? Belki de benimle olan ilişkin yüzünden mevkiini kaybetmekten korkabilirsin, demiş. Benim kimseden korkum yok. Bunu ispat etmek için de seni evime davet ediyorum. Seninle konuşmak, sana yardım etmek için işime bile gitmeyeceğim. Hadi gel. Sahi, bu çocuk kimin? Benim oğlum. Sormasam da olurdu. Onun yüzünde senin yüzün görünüyor. Şu mavi gözleri de tanıyorum. Karının kim olduğunu sorabilir miyim? Karım birkaç yıl önce senin yanında gördüğüm o güzel kız değil mi? İyi bildin. O konuşmadan bir müddet sonra benim karım oldu. İki dost Yuli'nin evine gitmişler. Yuli karısını çağırıp çocuğa göz kulak olmasını istemiş. Kendisi de pamfiliyle süslü bir odaya gitmiş. Yuli... ''Burada her şeyi konuşabiliriz. Kimse duymaz.'' deyince Pamfili, ''Duymalarından korkmuyorum. Yakalanan Hıristiyanların ölüm cezasını kaldırtmak için de gelmedim. Sadece halk önünde dinlerini açıklamalarına izin verilsin diye rica etmeye gelmiştim.'' demiş ve anlatmış durumu. İhtiyar Kiril Pamfili'den Yüli'ye gidip rica etmesini istemiş. ''Allah'ın dinine şehadeti görebiliyorlarmış. Onun içinde yetmiş yıllık hayatlarını bu şehadete feda edebilirlermiş. İnsanlar için kaçınılmaz olan bedenin ölümü kendilerine korkunç değil, zevkli geliyormuş. Bugün ya da elli yıl sonra olmuş bir şey değişmezmiş. Yeter ki insanlara faydalı olsun, başka bir şey istemezlermiş. Bunun içinde mahkeme ve ceza halk önünde olsun istiyorlarmış. Yuli. Panfiliğin bu ricasına şaşırmış ama elinden gelenin yapacağına da söz vermiş. Sana yardım edeceğime söz veriyorum. Sadece arkadaşlık hatırı için değil. Bende her zaman uyandırdığın iyi duyguları için. Fakat doğrusunu istersen, ben dininizi pek zararlı ve budalaca görüyorum. Bu sonuca şuradan ulaştım. Ben geçenlerde bir hastalığa yakalandım. Ümidim kırılmıştı ve ruhum bezginlik içindeydi. O zaman sizin görüşlerinizi paylaşmıştım. Az kalsın her şeyi bırakıp yanınıza geliyordum. Fakat yanılmanızın neye dayandığını anladım. Çünkü ben onun içinden geçtim. Yanılmanız ruh zayıflığına, acizliğe dayanıyor. Bu din erkeklerin değil, kadınların dinidir. Peki ama niye? Çünkü siz gururunuz yüzünden devlet işlerine karışmıyor, hizmet edip yüksek yerlere gelerek insanların saygısını kazanacak yerde bütün insanları eşit sayıyorsunuz. Kimseyi kendinizden daha üstün saymıyorsunuz. Kendinizi Sezar'la bir tutuyorsunuz. Hem böyle düşünüyor, hem de başkalarına bunu öğretiyorsunuz. Bu aldanış zayıflar için çok çekici. Hele köleler için. Eğer insanlar sizi dinleseydi, toplum en alt seviyeye düşer, İlk zamanların yaşantısına dönerdi. Siz devletin devlet içinde yok olmasını istiyorsunuz. Kendi varlığınızın bile devletten geldiğini düşünmüyorsunuz. Öyle ya, devlet olmasa siz de olmazdınız. Hep eskitlerin ya da vahşilerin köleleri olurdunuz. Siz vücudu içten kemiren kurt gibisiniz. Fakat sadece vücutta ortaya çıkıp onu kemiren kurt. Canlı vücut bu kurtlarla savaşıp onu yok eder. Size karşı biz de aynı şeyi yapıyoruz Yapmazsak olmaz Yardım için sana söz verdim Ama yine de dininizi zararlı ve aşağı görüyorum Aşağı diyorum Çünkü insanın süt emdiği memeyi kesmesi Namussuzca bir harekettir Hem devletten faydalan Hiç hizmet etme Hem de onu yok etmeye çalış Bu namussuzluk değil de nedir? Gerçekten söylediğin gibi yaşamış olsak neyse. Fakat bizim hayatımızı bilmiyorsun. Hakkımızda yalan yanlış fikirler edinmişsin. Siz süse, şatapata alışık olduğunuz için insanın az şeylerle ne kadar rahat yaşayabileceğini tasarlayamazsınız. İnsan öyle yaratılmıştır ki eli ayağı tuttuğu müddetçe kendine yeteceğinden fazlasını çıkarabilir ortaya. Biz beraber yaşayıp beraber çalışırız. Bu yüzden çocukları, ihtiyarları, hastaları, zayıfları besleyebilecek durumdayız. Sen bizim kölede Sezar olma hevesi uyandırdığımızı iddia ediyorsun. Tam tersine biz söz ve işlerimizle şu ödü veriyoruz. Olaylar karşısında sabretmek en önemli iş. İyi bir işçinin becerebileceği bir iş. Biz devlet işlerinden anlamayız. Bildiğimiz tek şey İnsanların saadeti neredeyse, bizim saadetimizin de orada olduğudur. Biz mutluluğu ararız. Bütün insanların mutluluğu ise birleşmelerindedir. O zaman söyler misin bana, niye bütün insanlar size düşmanca davranıyorlar, sizi kovuyor, öldürüyorlar? Niçin sizin aşk dininiz yüzünden anlaşmazlık çıkıyor? Bunun sebebi içimizde değil, dışımızdadır. Biz vicdan ve şuurumuzu yönlendiren Allah'ın kanunlarını her şeyden önde tutarız. Biz Allah'ın kanunlarına aykırı olmayan şeyleri yerine getiririz. Kaiser'in hakkını Kaiser'e veririz. İşte insanlar bunun için bizi kovar ya da öldürürler. Bize yöneltilen ama bizim başlatmadığımız bu düşmanlığı bitirmek elimizde değil. Çünkü bir defa gerçekleri anladık. Artık dönemeyiz. Vicdanımız ve şuurumuza aykırı yaşayamayız. İsa da böyle bir düşmanlığın üstüne çekmiş ve bizlere birçok defa bunu haber vermiştir. Başkaları beni çekemez. Çünkü onların işleri kötüdür. Eğer onlardan olsaydınız sizi severlerdi. Fakat değilsiniz. Ben sizi onların elinden kurtardığım için sizi kıskanıyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki, onlardan biri sizi öldürünce Allah'a hizmet sanacak. Fakat İsa gibi biz de beden ölümünden korkmuyoruz. Onun için onlar bize zarar veremezler. Bizim üstümüzdeki güç aydınlıktır. Ama insanlar işlerinin kötü olması sebebiyle aydınlıktan çok karanlığı severler. Buna üzülmeye değmez. Çünkü gerçek er geç ortaya çıkacaktır. Nasıl ki koyunlar çobanın kavalını duyunca onun yanına gelirler, aynı şekilde İsa'nın sözlerini duyanlar da dünyanın dört bir bucağından ona koşarlar. Çünkü Allah her yerdedir ve çağrısı her yerde duyulur. Yuli birden onun sözünü kesmiş, Evet ama aranızda kaç kişinin bu işte içi dışı bir? Sizi daha çok görünüşte fedakar olmakla suçluyorlar. Gerçek uğruna sebe sebe canınızı veriyorsunuz ama gerçek sizin yanınızda değil. Siz toplum hayatının temellerini yıkan gururlu delilersiniz. Pamfili bunların üzerine hiç karşılık vermeden acı acı bakmış Yüliye. 9. Yuli bu sözleri söylerken Pamfili'nin minik oğlu koşarak odaya girip babasının yanına sokulmuş. Yuli'nin karısının okşamalarına aldırış etmiyormuş bile. Pamfili içini çekmiş, oğlunu okşamış, sonra ayağa kalkmış ama Yuli onu oturup yemeğe kalması için ikna etmiş. Evlenmene, çoluk çocuğa karışmana şaşırdım doğrusu. Sizlerde mal mülk yok. Böyleyken çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Çocuklarınızın güvenli bir geleceği olmadığını biliyorsunuz. Nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Bizim çocuklarımızın hayatı neden sizinkilerden daha az güvenli olsun? Köleleriniz, malınız, mülkünüz yoktu ondan. Karım Hristiyanlığa yatkın olduğu için hayatla ilgisini kesmek istediği bir dönem olmuştu. Hatta ben de onunla gidecektim. Fakat bizi en çok korkutan şey çocuklarımızın önündeki güvensizlik ve sıkıntı ihtimaliydi. Bu hastalığım zamanında olmuştu. Sürdüğüm hayat bana çok budalaca geliyordu. Ve hayatla ilgimi kesmek istedim. Fakat o an karımın endişeleri ve bana bakan doktorun açıklamaları, beni hayatımızın sadece bekarlar için iyi bir hayat olabileceği, evli çoluk çocuklu insanlara göre olmadığı noktasında aydınlattı. Sizin anladığınız biçimdeki hayatta insan suyu er geç tükenecektir. ''Bunun için buraya çocuğunla gelmem beni şaşırttı. Hem çocuğun bir tane değil, üç tane. Evde, biri memede, biri üç yaşında iki çocuğum daha var.'' ''Bu nasıl olabilir, bana anlatır mısın?'' ''Anlayamıyorum doğrusu. Ben hayatla bağımı koparıp yanınıza gelmeye hazırdım. Fakat düşündüm ki çocuklarım için böyle bir hayat, benim için iyi olduğu kadar iyi olmayacak. Çocuklarıma kıymaya hakkım yok.'' Bunun için onlarla beraber burada kaldım. Onların düzenini bozmak istemedim. Şaşılacak şey. Bizse tam tersini düşünüyoruz. Yaşı ilerlemiş olanlar dünyaya ayak uydurmuşlardır. Yaşayıp giderler. Bir dereceye kadar da haklı olurlar. Fakat ya çocuklar? Dünyada birlikte yaşayıp da onları bu dünyaya uydurmaya çalışmak ne korkunç bir şey. Dünya ne çekiyorsa... Hep bu kandırmalardan çekiyor Bunları ortadan kaldırmak lazım Fakat yazık ki kötülüklere meydan veren insanlar çok fazla İsa bize der ki Çocuklar gibi olmadıkça cennete giremezsiniz Bunu sana itiraz etmek için söylemiyorum Gerçek olduğu için söylüyorum Bu söz gösteriyor ki asıl yaşam bizim yaşadığımızdır fakat Hristiyan ailesinin nasıl olur da yaşamak için belli bir yolu olmaz. Bize göre tek bir yolu vardır, o da seve seve çalışması. Sizin yolunuzsa zorlamadır. Zorlamaysa, para pul nasıl ortadan kaldırılırsa, öyle ortadan kaldırılır. O zaman ortada sadece insanların işi ve sevgisi kalır. Biz, her zaman daha çok çalışılması gerektiğine inanırız. Yok yok. İsa'nın dininden şüpheye düşseydim, gereklerini yerine getirirken duraksasaydım, sizin putperestlerin yetiştirdiği çocuğu ve çocuğun içinde yetiştiği şartı görünce duraksama ve şüphelerim o an biterdi. Bazı insanlar saray, köleler ve yabancı devlet ürünleriyle yaşaya dursunlar, çoğu nasıl yaşamak gerekiyorsa öyle yaşar. Yaşamak için çalışmak lazımdır. İnsanlar kendi dışındaki insanları zorla kendine hizmet ettirmek istiyor. Sevgi yok dünyamızda. İnsanları zorla çalıştırarak geleceğimizi güvence altına almakla, sevginin bizlere vereceği güvenceden o kadar uzaklaşıyoruz. İnsan çalışmayarak lüks bir hayat yaşadığı müddetçe iş kabiliyeti azalır. Böylece gerçek güvenceden mahrum kalır. İşte insanlar çocuklarını sefaat içinde yetiştirerek, Onların hayatını sağlama aldıklarını zannediyorlar. Mesela senin oğlunla benim oğlumu ele alalım. Onlara bir yere bir haber ulaştırmaları için görev verelim. Bakalım hangisi işini daha iyi yapacak. Sonra onlara bir şeyler öğretmeye çalışalım. Bakalım hangisi daha canla başla öğrenecek. Hayır, Hristiyan hayatı sadece çocuğu olmayanlar için mümkündür deme. Bu korkunç sözleri söyleme. Tam tersine, yalnızca çocuğu olmayan putperestlerin inançları bu şekildedir. Fakat şu ufaklıkların bir tanesinin kanına giren bunun acısını çekecektir. Evet, belki de haklısın ama çocukların eğitimine başladık bir kere. En iyi öğretmenlerden ders alıyorlar. Varsın bizim bildiklerimizin hepsini onlar da öğrensin. Bundan zarar gelmez. Sonra benim için de, onlar için de daha vakit var. Hele bir büyüsünler, akıllansınlar, o zaman kendi kararlarını verirler. Belki de yanınıza gelirler. Belki o zaman ben de gelirim. Ancak gerçekleri öğrendiğiniz zaman özgür olursunuz. İsa insana tam bir serbestlik tanır ama sizin dininiz asla tanımaz. Sağlıcakla kal diyerek, oğlunu alıp ayrılmış Pamfili. Bu konuşma üzerinden biraz zaman geçmiş ve mahkemeye Yuli'nin söz verdiği gibi halk önünde olmuş. Yuli Pamfili'yi dinleri uğruna ölen arkadaşlarının cesetlerini toplarken görmüş ama devletten korktuğu için yanına gidememiş ve onu çağıramamış. 10. Bu olaylardan sonra aradan 10 yıl daha geçmiş. Yuli'nin karısı ölmüş. Hayatı kamu işleriyle Kah yakaladığı, kah kaçırdığı post peşinde geçiyormuş. Çok zengin olmuş. Gün geçtikçe de zenginliği artıyormuş. Oğulları büyümüş. En büyük oğlu şatapatlı bir hayat sürmeye başlamış. Parayı tıpkı babasının gençliğinde harcadığı gibi harcıyormuş ve gün geçtikçe daha çok paraya ihtiyaç duyuyormuş. Yuli ile babasının arasındaki didişme, kin, hor görme, kıskançlık şimdi Yuli ile oğulları arasında yaşanıyormuş. Bu sırada yeni vali Yuli görevinden almış. Eski dal kavukları da bunu görünce ondan uzaklaşmış. Hatta sürgüne gönderilmesi kararlaştırılmış. Derdine çare bulmak için Roma'ya gitmiş ama kimse onu dinlememiş. Evine geri dönmesini söylemişler. Evine geldiğinde oğlunu serseri gençlerle eğlenirken bulmuş. Kilik ya da Yuli'nin öldüğü, oğlunun da bunu kutladığı söylentisi dolaşıyormuş. Yuli bunları duyunca çileden çıkmış ve oğlunu dövmüş Oğlu babasının yumruklarıyla bayılmış Yuli olaydan sonra karısının odasına çıkmış Odada dolaşırken bir incil bulmuş Açıp okumaya başlamış Ey sıkıntı çeken insanlar Yanıma gelin Derdinizin ilacı bendedir Benim sözlerimi dinleyin Hayatı benden öğrenin Benim kalbim yumuşak olduğu için sözlerim de yumuşaktır benim yüküm hafiftir, huzura ermek isteyen yanıma gelmelidir. Yuli bu satırları okuduktan sonra, doğru, o çoktandır beni çağırıyor. Fakat ben ona inanmıyor, boyun eğmiyorum. Kötüydüm, yüküm ağırdı diye düşünmüş. İncil'i dizlerinin üstüne koyup oturmuş, Pampili ile konuşmalarını hatırlamış söylediklerini uzun uzun düşünmüş sonra kalkıp oğlunun yanına gitmiş oğlunu ayakta gördüğünde dayağın ona pek zarar vermediğini anlayıp için için sevinmiş ardından bir tek kelime bile etmeden sokağa fırlamış Hristiyan köyüne doğru yürümeye başlamış bütün gün yürümüş gece dinlenmek geceyi geçirmek için bir köylünün evine girmiş girdiği odada bir adam yatıyormuş Yuli'nin ayak sesini duyup kalkan adam doktormuş. Yuli onu görür görmez, hayır, artık beni düşüncemden vazgeçiremeyeceksin. Üçüncü kezdir oraya gitmek istiyorum. Benim huzurum orada biliyorum. Diye haykırmış. Doktor nerede diye sormuş. Hristiyanların yanında deyince Yuli, doktor demiş ki, doğru. Belki huzur bulabilirsin ama henüz görevlerini yerine getirmedin ki. Sen acılar sonunda çabuk yıkılıyor, hemen yılıyorsun. İnsanı olgunlaştıran felaket ateşidir. Sen demircinin ocağından geçtin. Asıl şimdi gereklisin ama kaçıyorsun. Şimdi hem insanları hem kendini denemenin zamanı. Gerçek bilgeliği elde ettin. Onu vatan uğrunda kullanmalısın. İnsanları, tutkuları, hayatın şartlarını yakından bilenler Tecrübelerini toplum uğrunda kullanmaz da Huzur arama peşinde koşarlarsa Bu işin sonu nereye varır? Sen bu olgunluğu ve bilgeliği Toplum içinde kazandın Yine ona vermelisin Bende hiç bilgelik yok Ben aldanışlar içinde yüzüyorum Su ne kadar bayatlarsa bayatlasın şarap olmaz benim aldanışlarım da bilgelik olmuş değil Yoli bu sözleri söyledikten sonra evden çıkıp gitmiş hiç dinlenmeden yoluna devam etmiş ertesi gün akşamı da Hristiyanların yanına varmış orada Pamfili'nin dostu olduğunu bilmedikleri halde onu sevinçle karşılamışlar sonra Pamfili'nin dostunu görmüş ve sevinerek koşup gelmiş Kucaklaşmışlar ve Yuli, işte geldim, söyle ne iş yapayım demiş. Pamfili işten yana tasalan mı? Benimle gel demiş ve onu gelip geçenlerin konakladığı bir eve götürmüş. Bir yatak göstererek, bizim hayatımızı yakından görünce nasıl hizmet edeceğini anlayacaksın. Şimdi boş zamanını değerlendirebileceğin bir iş göstereyim sana. ''Şu an bağ bozumu zamanı. Yarın git onlara yardım et. Yerinin neresi olduğunu kendin gör. Anlayacaksın.'' demiş. Ertesi sabah Yuli bağa gitmiş. Önüne gelen ilk bağ henüz gençmiş. Üzümler dallarını kırıyormuş. Gençler salkımları topluyormuş. Bütün yerler tutulmuş. Yuli her tarafı dolaşmasına rağmen yer bulamamış. İleriye doğru yürüdüğünde... Biraz daha yaşlı bir bağ görmüş. Oradaki üzümler azmış ama Yuli için orada da yapacak iş yokmuş. Herkes ikişer ikişer çalışıyormuş. Ona yer kalmamış. Biraz daha ilerlemiş ve tamamen yaşlanmış bir bağ görmüş. Bağda kimse yokmuş. Çubuklar kurumak üzereymiş. Yuli bu bağda hiç üzüm olmadığını düşünmüş. Kendi kendine, tıpkı benim hayatım gibi. İlk çağrıldığımda gelseydim hayatım birinci bağın üzümleri gibi olurdu. İkinci çağrılışında gelseydim ikinci bağın üzümleri gibi olurdu. Şimdi ise hayatım tıpkı bu lüzumsuz, yaşlanmış ancak odun olabilecek bağ gibi." demiş. Yuli yaptığı şeylerden, boşu boşuna geçirdiği hayatının sonunda kendini bekleyen cezadan korkmuş. "Bir işe yaramıyorum artık." diye geçirmiş aklından. Yerinden kalkamamış. Bir daha asla geri gelmeyecek bir şeyi kaybettiği için ağlamaya başlamış. Bu an birden bir ihtiyarın sesini duymuş. ''Çalış kardeş, çalış.'' Yuli etrafına bakındığında yılların belini büktüğü, nur yüzlü, ayaklarını zor sürüyen bir ihtiyar görmüş. Bir bağ kütüğünün önünde durmuş. Üstünde kalan tek tük taneleri topluyormuş. Yuli ona yaklaştığında ihtiyar yine, ''Çalış kardeş çalış, çalışmak insana zevk verir.'' demiş. Tek tük kalmış taneleri nasıl bulup toplayacağını göstermiş Yuli'ye. O da gidip birkaç tane bulmuş ve atmış ihtiyarın sepetine. İhtiyar demiş ki, ''Bak, bu tanelerin öbürlerinden farkı var mı?'' ''İsa, aydınlık var oldukça aydınlıkta dolaşın.'' der. Şüphesiz İsa'nın yolunda giden sonsuz mutluluğa kavuşur. Allah, İsa'yı insanları yargılamak için değil, kurtarmak için göndermiştir. Ona uyan yargılanmaz. Ona uymayansa zaten yargılanmıştır. Zira, Allah'ın peygamberine inanmayan cezayı hak etmiş demektir. Allah, dünyaya aydınlık indirmiş, ama insanlar kötü işlerle meşgul oldukları için karanlığı aydınlıktan daha çok sevmektedirler. Kötü yaşayanlar kötülükleri ortaya çıkmasın diye aydınlığa doğru yürümezler. Hak yolda gidenlerse yaptıkları işler apaçık görünsün diye sürekli aydınlığa koşarlar. Çünkü bu işleri Allah için işlemişlerdir. Tasalanma oğlum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz O'nun birer neferiyiz. Yoksa yalnızca kendinin mi O'na hizmet ettiğini sanıyorsun? Allah'ın yardımı olmadıkça var gücünle çalışsan bile hiçbir şey yapamazsın. O'nun ülkesini mamur edemezsin. Ne kadar çalışırsan çalış, senin yaptıkların Allah'ın yaptıkları yanında bir nokta bile değildir. Çünkü Allah için bir son yoktur. Allah sana şah damarından daha yakındır, onun yanına git, onun elçisi değil kulu ol, İşte ancak o zaman Allah'a ulaşmış olursun. Allah katında büyük küçük yoktur, yalnızca doğru ve eğri vardır, doğru yolda yürürsen Allah'a ulaşırsın. Bu yolda attığın adımın küçük veya büyük olması bir şey değiştirmez. Çünkü Allah içindir. Unutma ki cennette iyi kullar için ne kadar nimet varsa, tövbekar kullar için de o kadar nimet vardır. Geçmişte yapmış olduğun her şeyden sana hatalı olduğunu göstermiş, Sen de tövbe etmişin. Tövbe ettiğine göre doğru yolu bulmuşsun demektir. O yolda Allah'la birlikte yürü. Geçmişi, küçüğü, büyüğü düşünme. Allah katında herkes eşittir. Bir tek Allah vardır ve bir tek hayat. Bu konuşmalardan sonra Yuli'nin içi rahatlamış, gücü yettiği kadar kardeşleri için çalışmaya başlamış. Bu şekilde 20 yıl mutlu bir hayat sürmüş. Bedeni öldüğünde dünyadan nasıl göçüp gittiğini fark etmemiş bile. Son.